ve Evet bildiğiniz gibi her pazar günü saat buçuk, 9 veya hatta buçuk arasında akideyi işliyorduk. Bu akidenin içinde de bir dahata gelmiştik ve bir dahata halen devam ediyoruz. Geçen hafta biz e, kabirlerin üzerine Kur'an okunup okunmayacağı veyahutta eee para karşılığında Kur'an oku, okunmayacağı hakkında değmiştik. ve burada dört mezhep imamın görüşünü zikretmiştik. Birincisi İmam-ı Buhari allah, ikincisi İmam Malik. Bugün de inşallah i̇mam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşlerine değineceğiz. Diyor ki, el mذهb Şafii Şafii mezhebine göre diyor, Kala El-Nevevî ve rahîm Biliyorsun, İmam El-Nevevî Sahih-i Muslim'in Şerhini Yapan". Ondan sonra El-Mecmû' diye bir kitap var. Onun muellifi ve Şafii alimlerden birisidir. Ama kendisi tabi müştehittir. Yani mutlak müştehit değil çünkü kendisinin İmam Şafii'ye mensup olduğunu söylüyor. Ama birçok şeyde müstehittir. Yani hadis sahih oldu o zaman onun imamı hata ettiyse imamın görüşüne değil sahih hadise göre amel ediyor. Ve burada diyor ki İmam Nevevi rahimehullah Müslümin şerhinde diyor ki "Vel meşhuru fi mezhebina en kıraatu'l Kur'an la yasiluhu la Tamam diyor ki "Fi mezhebina, yani fi mezheb meşhur görüşe göre, İmam Şafii'nin meşhur mezhebinin görüşüne göre kişi Kur'an okuduğu zaman ölülerine hediye ettiği zaman onlara varmaz. Sadece çocuk, babasına, annesine, kardeşlerine, teyzesine, dedesine bunlar bu çocuk ne kadar amel yaparsa hediye sizin. Babası, annesi ondan faydalanıyor. Çünkü biliyorsunuz Allahü Teâlâ ve Semsah hadiste diyor ki, insan oğlu, tamam mı? Öldükten sonra bütün amel kapıları kapanıyor. Üç kapı müstesna. Bunlardan birisi de nedir? Salih evlat. Salih evladın yaptığı her amel, anne bababa vefatından sonra amel defterlerine yazılıyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada İmam Nevevi'nin zikrettiği, Allah rahmet etsin, burada demek istediği, ey meselen ben sana 10 lira veriyorum, diyorum ki işte benim anneme babama Yasin Suresi oku, Bakara Suresini oku veyahut da hatim indir. Tamam mı? Para karşılığında. Bu para karşılığında okuyan kişi okuma açısından da sevap almadığı gibi almış olduğu para da haramdır haramdır. Yani alkolü içki sattığı gibi nasıl parası haramsa, tamam mı? Para karşılığında ölülere Kur'an okumak aynen o şekilde haramdır. Ve alimler bir ittifak. Burada ittifak etmişler. Elhamdülillah. Diyor ki, bak bu İmam Nevami. Ben, ben çok görüyorum. Şafii mezhebine mensup nice Müslümanlar var. maalesef şiddet Bayramlarda, Perşembe günlerinde veyahut da kendi evlerinde Kur'an okuyorlar ve kendi ölülerine hediye ediyorlar. Hatta ehli tarikat olan insanlar, nakşibendi tarikatına mensup olan şahıslar. Bunların birçoğu da şafiidir. Bunlar Fatiha'yı okuyorlar, hetme yapıyorlar ve bu hetme esnasında hasıl olan sevabı işte ölülerine, şeyhlerine ta efendim aleyhissatü vesselam'a yetişinceye kadar ne yapıyorlar? Hibe ediyorlar. Yani hediye ediyorlar. Bu da kesinlikle bu kimdir bunu konuşan? İmam Nebevi Rahimahullah. Mustelim şerihinde diyor ki meşhur fi medhebine. bizim mezhebimizde meşhur olan mesebi nedir?" Şafii mesebi diyor. "Enne kıraatü'l Kur'an la Tamam mı? Bu şekilde Kur'an okuyan kişi onun sevabı onun ölülerine veya hatta bir kişi para karşılığında okuyup o hediye ettiği kişilere kesinlikle varmaz. Yasin. Ne olursa olsun. Yasin olsun Kur'an Bakara yani Fatiha suresinden ta ihlas evet. süresine kadar hepsini hıtmedip para karşılığında ona buna veyahut da geçen hafta değindiğimiz gibi bu sahtekar bazı bazı sahtekar hocalar ve ben bu acizane basa basa diyorum. Türkiye'de de bunu söylüyordum ve yine de söylüyorum. Çünkü bu hocalar dinin temsilcileridir. Avam tabaka cahil tabakadır. Yani avam tabaka ne yaparsa mazurdur çünkü bilmiyorlar. Ama ne oluyor da bu din adına hocalık yapıp da ve dini temsil eden bu hocalar para karşılığında mevlüt ki mevlütün astı faslı yoktur. Ondan sonra para karşılığında Kur'an, para karşılığında minarelerde kişinin kişinin e, ölüsünden ölüsünün haberini vermesinden dolayı aldığı para ve bazıları az bir para verdiği zaman ona böyle ters ters bakıyor bizzat. Bazı <gülüyor> arkadaşlar bana söyledi ben birisine diyor 20 lira verdim diyor bana böyle ters ters baktım, baktı diyor. Yani Beğenmiş. beğenmedi, Nasıl, nedir 20 riyal, bana 20 riyal veriyorsun. Yani apaçık ticaret yapıyorlar. Tamam mı? Ve burada biz zamanla hepsine bu gibi şeylerin delillerini zikredeceğiz inşallah. Ve kâle fi yine i̇mam Müslim'in şerhinde yine İmam, ıı, İmam Nevi diyor ki, başka bir yerde. Amma qiraatul Kur'an ve ca'a sevâbe helil meyyid, ve salât anhu ve nehvihime, fe mezheb el-şâfiî vel-cumhûr enneha la telhâq bilmeyyid dediniz. Çok açık bir şekilde konuşuyor. Allah rahmet etsin. Ve burada <gülüyor> diyor ki: "Amma kıraatü'l-Kur'an" dolayısıyla diyor Kur'an okumak "av ja'al sevabeha veyahut'ta Kur'an okuduğundan dolayı o Kur'an'dan hasıl olan sevabı sözde o ölüye hediye etmek veyahut tahibe etmek ve salatu anhu veyahut o kişinin yerinde namaz kılmak ve nahvi ve buna benzer ve nahvi yani bu gibi şeylere benzer mesela mevlüt gibi mesela okuyor bir ihlas bil farak bir nas ee, şu kapıyı kapatsanız sizin hayrınıza şurada çocuklar mesela adam ne yapıyor şu kadar İhlas suresi şu kadar bir Fatiha suresi Falak nas ondan sonra diyor ne yapıyor ölülere hediye ediyor ve biliyorsunuz Türkiye mezarlarında nice nice bu şekilde sahtekar hocalar var ve Türkiye'de e, bu e, ashab keyif ashab keyfin e, Tarsususta mı ha, Tarsu'sta. Tarsusta bazı arkadaşlarla karar aldık yani 12 Eylül öncesiydi ama bu gibi yerleri gezi, gezeceğiz değil mi bu millet ne yapıyor burada gittik Kimisi orada oturmuş böyle yemekler, memekler falan filan. Bir de orada sahtekar hocalar var. Herkesin elinde böyle bir hoparlı var. Ee, gezici bir şey. Kart. Ne diyorlar ona? Kart. Mikrofon gibi şey. Mikrofon gibi böyle gezici. Yani pilli. Seyyar. Seyyar. Ondan sonra burada orada halka edinen kendi kendilerine oturup da orada sözleyeni gelmiş orayı ziyaret ediyorlar. Çağırıyor. Biz de seyrediyoruz ne yapıyorlar ne ediyorlar bu hocalar. Adam... Çarıyor diyor, gel diyor, hocam diyor, gel diyor, bize de oku. Oradan gidiyor, bir uzun hava çekiyor, Mevlüt Hanlık yapıyor orada, bir uzun hava çekiyor. Ondan sonra işte, efendim ellerine açıyor. Filan bilmem neyine falan, şunun hediyesi, şuna şu falan derken sayıyor, kalkıyor diye diyor, hocam diyor, sıra bana gelmedi mi? Diğerine gidiyor ve böyle oradan ağlıyor. Bir günde işte o zaman için, o zaman için milyarlar oluyordu tabii, şimdi artık binler oldu. Yani bu şekilde ne yapıyor? Milleti kandırarak o Ashab keyfin tabii ki Ashab keyfin mugarası mı değil mi? De orada da şüphe var. Çünkü Ürdün'de Ashab Keyfi var, Suriye'de Ashab Keyfi var, Türkiye'de Ashab Keyfi var, efendim bilmem nerede Ashab Keyfi var. Nerede? Yani bu Ashab keyfin mugarası hiç bitmiyor mu? Dünyanın her aslına yarmış. Tamam mı? Malezya'da var. Malezya'da var. He? Eh düşün. Ve diyor ki ondan sonra... Femezhebü'ş-Şâfiî diyor bu konuda İmam Şâfiî'nin mezhebi ve cumhur ve aynı zamanda diyor İslam ümmetinin cumhuru أنها لا تلحق بالمال diyor. Kesinlikle bu gibi hediyeler ölüye yetişmez. Ve biliyorsunuz Allahü celle celalühü hepinizin bildiği hadis İmam Müslim'in rivayet ettiği Men amile amelen değilse aleyhe emruna فهو رد. Her kim bir amel yapar yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel merduttur. E o zaman bu amel Aleyhisselam'ın sünnetine uygun değil. Ali Satt ve selam para karşılığında ne Hatice'ye hani veyahut da para karşılığında değil. yani Ali Satt ve selam Kur'an okuyup da Hatice'ye hadiceye hibe etmedi. Onun kızları biliyorsunuz Fatıma hariç onun kızları hepsi ondan önce öldü. Hamza ondan önce öldü. O Kur'an okuyup Hamza'ya hediye etmedi. Kur'an okuyup Hatice'ye hediye etmedi. Kur'an okuyup Ümmü Kulsum'a, Ruqayyah veyahut da Zeynep'e hediye etmedi ve da ondan daha başka sahabilere böyle onun ashabı da böyle Kur'an okuyup kimseye hediye etmediler. O zaman bu selef'in anlayışına tek kelimeyle aykırıdır. Ve biz dikkat ediyorsanız siz dikkat ediyorsanız devamlı ders açılışında bazen değiniyorum acizane diyorum ki mesela Kur'an sahih sünnet ve ashabın anlayışına diyoruz. Ashabın anlayışına uygun. Ve maalesef işte bazı insanlar bu kelimeden rahatsız oluyor. Niçin yani ashabın anlayışına? Tabii ki mütezzilerin kendine göre bir anlayışı var. Haricilerin kendine göre bir anlayışı var. Şiilerin kendilerine göre bir anlayışı var. Şafiilerin göre bir anlayışı var, Hanefilerin anlayışı var, mümkün mü anlayışı Hasenin anlayışı, bunun anlayışı yok. Din, Kur'an, sahih sünnet ve ashabın anlayışına göre olması gerekiyor. O zaman bu gibi hediye, hediyeler, Kur'an okuyup sevabını başkasına hediye etmek veya da para karşılığında okuyup hediye etmek, ashabın anlayışına ters ve uygun olmadığı için, tamam mı? O zaman bu amel nedir? Bu amel tek kelimeyle makbul değildir, merdüttür. Ve bu para karşılığında bu ticareti yapan göreceksiniz. ileride ayet ve hadisler gelecek. Bunu yapan Allah katında eğer onu affetmezse en şiddetli azapla karşı karşıya gelecekler. Görecek. Ondan sonra diyor ki As-Sana'ani as biliyorsunuz Yemenli olup eskiden Zeydiye mezhebine mensuptu. Sonra Rabbim Celle Celaluhu onu hak yola muvaffak kıldı ve Selef selef yolunu seçti ve o yolda hizmet etti ve o şekilde vefat etti. Allah rahmet etsin. Onun Bisbul Eslemi diye bir kitabı var. Subulü selam. Yani e, İmam bin Hacer el Asqalani'nin Buluğul Maram şerhini ve tefsirini yapmış. İsmini de Subulü selam koydu. Ey selam yolları. Bu Subulü selam'ın diyor ki e, <gülüyor> 1. Mücellet 118. sayfadan tabi tabalara göre değişiyor. Bazı tabalar mesela bakarsın bu sayfada olmayabilir. Tamam mı? Çünkü Bûsibülü Selemin belki 100 tane tabası var. Birçok yayın çeşit çeşit tabalar yapmışlar. Tamam mı? Ama 1. cilde baktığı zaman bu hadisin nezarında onları görecek. Diyor ki İmam Sen'ani Rahimahullah ve fî enne hâzihil ed'iye bu gibi dualar ve nehve veyahut da bu dualara benzeyen bazı şeyler diyor. نَفِعَةُ الْمَيْتِ بِلَخِلَفِ Yani ellerini açıp dua eden tamam mı? Ya Rabbi işte filana filana ister akrabası olsun ister akrabası olmasın bütün Müslümanlara ondan sonra mesela onlardan sonra mesela daha başka şahıslara annesine babasına kime dua yaparsa Allah katında tamam mı? Nedir? İnşallah müstecaptır dua وَأَمَّ غَيْرِهَ min قِرَاتُ الْقُرْآنِ diyor ancak diyor bu gibi duaların dışında Kur'an okuma Fe Şafiiu يقول la يصل ذلك İmam Şafii rahimeullah diyor ki her kim Kur'an okuyup bir kişiye hediye ettiği zaman o hediye etmiş olduğu Kur'an'ın sevabı ona gitmez. Hele hele para karşılığında okuyorlarsa. Tamam. Mı? Buraya kadar İmam Şafii'nin mezhebi ve İmam Şafii'nin mezhebine mensub olan İmam Nevevi'nin görüşünü de aktardık. Ondan sonra diyor ki, El-Medhebül Hanbeli İmam Hanbeli'nin mezhebine göre veyahut da görüşüne göre diyor ki, Kale Ebu Davud Ebu Davud yani sahibiz İmam Ebu Davud Sünan Ebu Davud dedi biliyorsunuz İmam Ahmed bin Hanbeli'nin öğrencisidir aynı zamanda. Yani İmam Ebu Davud Rahimahullah, İmam Ahmed bin Hanbeli'nin öğrencilerinden birisidir. Diyor ki, ve aynı zamanda Buhari'nin öğrencisidir İmam Ebu Davud rahimehullah. Diyor ki: "Sem'tu Ahmed." suil, Ben Ahmed'in yanındayken diyor, bir soru soruldu. "Anil kabri "Fekala Orada diyor, ben diyor İmam Ahmed bin Hanbel'in yanındayken diyor, o anda bir kişi bir soru sordu. "Kabrin yanında Kur'an okunur mu, okunmaz mı?" Le cevabı verdi İmam Ahmed bin Hanbel rahimeullah. Zik hayır. Kabirlerin yanında okul Kur'an okunmaz. Tamam mı? Çünkü Kur'an bunun için bina edilmiş bir yer değildir. Tamam mı? Kabirler ibadet için yapılan yerler değildir. Kabirlere sadece kabirleri ziyaret etmek isteyen kişi sadece selam verir. Ondan sonra İlle de dua etmek isterse, yönelerek dua edecek. Kabirlere bakarak da böyle ellerini açıp, kabirlere bakarak dua etmeyecek. Yok, kibliye yönelerek dua edecek. Ve diyor ki, Kale Ebn Kudame, Ebn Kudame yine İmam Ahmet bin Hanbel'in en meşhur alimlerindendir. Onun el diye bir kitabı var, tamam mı? Ve bu İbn-i Kudeme Rahimahullah hembeli olmasına rağmen ve hembeli fukası içerisinde en güvenilir alim olma ve en kuvvetli alim olmasına rağmen namazın terki küfür değildir diye cumhura katılıyor. İmam İbn-i Kudeme Rahimahullah kitabında Ahmet bin Hembel'in alimlerinin çoğunluğuna göre ve o da bu cumhurdan bir kişi diyor ki namazın terki اعتقادي كفر دير عملي كفر دير دير وبو اضام دير كي بدعيت القراءة عن الإمام أحمد وروي عنه أنه قال القراءة عند القبر بدعتم ابن قدام رحمه الله دير نقل نقلي ديور. إمام أحمد بن حنبل النايشندان ويوطة إلمندان دير كي أحمد بن حنبل دير كي قبرلارين ينضى ويوطة قبرلار وزرنده قرآن وقوماق بدعتر bid'at nedir arkadaşlar? Bid'at aleyhissalatü vesselam'ın yapmadığı veyahut da onun döneminde yapılma, yapmadıkları bir ibadeti sonradan icat edip onu ibadet olarak dindenmiş gibi göstermek nedir? Bid'attır. Ve her bid'at nedir? Her bid'at delalettir. Kullu bid'atin dalalettir. Ve aleyhissalatü vesselam burada diyor ki kullu bid'ati. Ve orada bid'a-i hasene veyahut da bid'a-i seyyye diye bir şey yok. Tamam mı? Din konusunda هر بدعات بدعتر بدعاتا حسناسي يقتر بورده. أورتر نفته قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في اختياراته الفقهية إم إمام بن تيمية رحمه الله أن فقمة سائر ده بعض أزل قرش لور. بوداد ونقل الجماعة عن أحمد كراهت القرآن على القبور. الجماعة أي إمام أحمد بن حنبالن جمهروه alimlerin çoğunluğu Ahmet bin Hanbel'dir. Ay, kabirler üzerine Kur'an okumanın haram olduğunu ne yapıyorlar? Naklediyorlar. Ve huve kal cumhurü selef ve aleyhi kudeme ashabihi. Ve bu diyor eh, sadece Ahmet bin Hanbel'in görüşü değil diyor. Aynı zamanda diyor bütün selef alimlerinin görüşüdür diyor. Ey kabirler üzerine Kur'an okumak ve yahut Kur'an okumak veyahut da onlara hediye etmek nedir? Kesinlikle caiz değildir. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدْ el الْعُلَمَاءَ الْمُعْتَبِرِينَ اِنَّ الْقِرَاءَ عِنْدَ الْقَبْرِ اَفْضَلِ Mu'teber animlerden hiç birisi kalkıp da demedi ki tamam mı? kabirlerinin yanında Kur'an okumak faziletlidir. Ve bu konuyla ilgili Nur Suresinin 63. ayetini getiriyor. Diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَن en tusibahum fitnetun av yusibahum azabun elim. Burada Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü selamın emrine aykırı hareket eden kişilerin dünyada daha ölmeden önce ölmeden önce büyük musibetlerle karşı karşıya geleceklerinden geleceğinden veyahutta şirke düşeceklerinden ne yapıyor? Uyarıyor Allah Celle Celaluhu. En tusibahum fitnetun. Buradaki fitne Ey dünyada çeşit çeşit musibetlerle karşı karşıya gelecekleri yahut da şirke bu gibi bu gibi bidatlar veyahut da bu gibi e, Kur'an ve sünneti Kur'an şeyleri ortaya atan kişiler bu gibi şeyler veyahut da bu gibi ameller onları şirke gö düşüreceğini de ve vesselam burada ne yapıyor? Allah cellece burada ne yapıyor? Uyarıyor. او تسيبهم او يسيبهم عذابun elim yahut da öbür dünyada diyor onlara en şiddetli azapla karşı karşıya getireceklerini. O zaman dünyada dünyada çeşit çeşit musibetlerle karşı karşıya gelecekleri gibi aynı zamanda şirkete düşebilirler. Öbür dünyada ise en şiddetli azapla karşı karşıya geleceklerini, geleceklerini burada Allah Celle Celaluhu Nur suresinin 63. ayetinde ne yapıyor? Uyarıyor. Niçin burada yani niçin burada diyor ki Allah Celle Celaluhu فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَيْعَمْ عَنْ اَمْرِ رَسُولَ سَوَيْسَلَمْ Burada Kur'an okumak, kabirler üzerine Kur'an okumak, para karşılığında artık mevlüt, Kur'an artık ne olursa olsun, para karşılığında milletten alıp işte onların ölülerine hibe etmek veyahut da kişi o şekilde yapması Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine aykırıdır. Onun sünnetine aykırıdır. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadı. Ebu Bekir yapmadı, Umar yapmadı, Hüthman yapmadı. Cennetle müjdelenen sahabiler yapmadı. Hadis, Aleyhisselatü Vesselam'dan en çok hadis rivayet eden Abu Hureyre, ondan sonra Abdullah bin Umar veyahut da bin Mes'ud veyahut bin Abbas bu gibi meşhur alimler, alimlerden hiçbirisi Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey nakletmiş değildir. Peki nereden çıktı bu? Bu sonradan oluşturulan veyahut da icat edilen şeylerdir. O zaman bu icat edilen bu gibi ibadetler Tek kelimeyle bu ibadetler Allah'a yetişmez tamam mı yani suabı Allah'tan dolayı onlara vermeyeceği gibi o hediye ettikleri şeyler de ölülerine yetişmez. طيب <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> tamam. diyor ki Hük, hükmü kıraatü'l-Kur'an alal meyet bil ecr ve Diyor ki para karşılığında Kur'an okuyup ve o okuduğu Kur'an'dan hasıl olan sevabı ölüye hediye etmek. Diyor ki hükmül kıra'a alal meyt bi ecr ve bidunihi ve ihda'ı batılun. Para karşılığında okuyup Kur'an okuyup ve ölüye hediye etmek tek kelimeyle diyor ki batıldır. Ve batıl olduğuna dair Bakara suresinin 188. ayeti delil olarak getiriyor. Bir de e, Maide suresinin 44. ayetinde delil getiriyor. İlk önce Bakara suresinin ayeti diyor ki وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ diyor. Burada Allah Celle Celaluhu Müslümanları uyarıyor burada. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Kendi aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyiniz. Sebep nedir? Kur'an'ı sebep ediyor ve senden parayı alıyor. Sözde yani nedir? Meşru işte. İşte ben sana Kur'an okudum. Sen de bana karşı onun okuduğum Kur'an'ın karşılığında bana şu kadar para ver. Veyahut da sana mevlid oku. Sana mevlid okudum. Şu okuduğum mevlid karşılığında bana bu kadar para ver. Veyahutta bir alışverişte diyor ki mesela şu silanın tamam mı? nakit parası nakit parayla şu kadar, taksit parayla şu kadar. Veya da bir kişi, bir kişi artık borçlanmış. Zaruri bir şekilde ona paraya ihtiyacı var. Birisine gidiyor diyor ki bana borç para ver. Diyor ki ben sana borç para veremem diyor. Sana verirsem diyor. Ben yüzdeliğini alırım diyor. Fırsat. Tamam mı? Yani burada fır ne yapıyor? Fırsatı değerlendirerek bu adam muhtaç olmuş. Çaresi yoktur adam. Geliyor ille de ona gidiyor kimse borç vermiyor. Ona gidiyor vermiyor. Buna gidiyor vermiyor. Ne yapıyor? Bu adam mecbur alıp gidiyor bankaya veyahut da bankanın dışında bankanın görevini yapan kişiye. Çünkü bankanın dışında şahıslar kendi adlarına faizle çalışıyorlar. Aleviler biliyorsunuz Yunusayliler, Kızılbaş dediğimiz Türkiye'de Kızılbaş dediğimiz çokları böyle faiz karşılığında para, para parayı borçlan veriyorlar. Ve onların dışında daha başka şahıslar da var. Burada mesela diyor ki ben sana diyor ne kadar lazım? Diyor ki bana mesela bir milyar lazım tamam bir milyar bir seneye kadar diyor bana bir milyar iki yüz bin lira verirsin ikinci seneyi bulursa bir milyar sekiz yüz vereceksin niçin çünkü iki sene arttı bu sene vermen gerekirken vermedi o zaman vermediysen bir seneye kadar şu kadar ben faiz alacağım ikinci seneyi vermezsen arttıracağım yani mesela yüzde iki alıyorsam yüzde üçe çıkaracağım üçüncü sene vermediysen ikinci senede yüzde üçtü yüzde dörde çıkaracağım Ve bu şekilde almış olduğu bu parayla nasıl alıyor işte batıl yollarla Müslümanlardan ne yapıyor alıyor Tabii ki bu aldığı para batıldır Ay, batıl sebeplerle bu parayı fazla olan parayı alıyor tamam mı veyahutta mesela alkollu içki satmak Alkollu içki, Müslüman alimler arasında bir ittifak haramdır. Bil ittifak. Ve Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, onu satmak da haramdır. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, onu satma, satmak da haramdır. Örneğin, domuz eti haramdır, para karşılığında onu satmak haramdır. Mesela kan, kişi kendi kanını mesela satmak haramdır. Çünkü kan masumdur, satamazsın tamam mı? Ama sen o kanını para karşılığında satarsan o almış olduğun bedel veya da para nedir? Haramdır. İşte bu gibi batıl yollarla insanların paralarını ne yapıyor? Meşrulaştırarak sözde. Bazı sebeplerle meşrulaştırarak meşrulaştırarak Müslümanların mallarını paralarını ne ya Batıl yollarla alıyorlar. İşte bu Kur'an okuyan kişiler de böyle. Niçin sen bu parayı alıyorsun? Ediyor diyor ki ben sana Kur'an okudum. Niçin bu parayı alıyorsun? Ben sana mevlüt okudum. Ben diyor yarım saattir boğazım patladı diyor. Boşuna mıydı? Ben diyor boğaz patlatıyorum buraya. Baksana diyor. Doğrudur. Uzun hava çekiyor efendi. Bu uzun havanın karşılığında. Bu zavallı cahil Müslüman da buna inanıyor. Bu sahtekar hocaya. İnanıyor ki yani bunun sevabı onun ölüsüne gidecek. O Kur'an, Kur para karşılığında Kur'an okuyan bir miskal zerre kadar sevap almayacağı gibi almış olduğu para da haramdır. Çünkü biliyorsunuz Kur'an okumak her harf karşısında 10 tane hasene alıyor. Elif, Lam, mim. 3 tane harf, 30 tane sevap alıyorsun. Bu 30 sevap arta arta 700 haseneye kadar çıkıyor. Daha fazla da olabilir. Diğer ayette ise diyor ki Maide suresinde وَلَا bi بِاَيَاتِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Benim ayetlerimin diyor yani benim Buradaki ayetler yani Kur'an'dan olan ayetler veyahutta Kur'an karşılığında ne yapınız? Yani Kur'an bir ticari alet değildir. Bir ticari silahat değildir. Benim sözlerim ile, benim ayetlerim ile alışveriş yapmayınız. Nasıl? İşte bu gibi şeyler. İleride gelecek bazı alimler demişler ki Kur'an öğretmek. Kur'an öğretmen bu Kur'an öğretmenin karşılığında demişler ki bazı alimler para alınabilir veyahutta ezan okunmak ve okumak veyahutta imamlık yapmak. Bazı alimler demişler ki müezzinliğin karşılığında veyahutta imamlığın karşılığında veyahutta e, Kur'an talimi karşılığında para almak haramdır demişler bazı alimler. Bazı alimler de demişler ki caizdir. Ona inşallah zamanla önümüze geldiği zaman değineceğiz. Burada diyor ki İmam Ahmet'in rivayet ettiği hadiste ve Ebu Ya'la ve Tabarani ve kal anhu ebn-i Hacer rahimahullah isnaduhu kawiy anil sallallahu aleyhi ve sellem. Kale ikra'ul Kur'an. Kur'an'ı okuyunuz. Allah, Celle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların Kur'an'ı okumaları için ne yapıyor? Teşvik babından diyor ki okuyunuz. Ve la teğlufihisakın Kur'an'da aşırı da gitmeyiniz. Yani Kur'an'ı okuyunuz. Manasını anlayınız helalini ve haramını anlayınız tamam mı? ve haramını alınız haramlarını da haramlaştırınız yani Allah'ın Kur'an çerçevesi içerisinde olan Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarınız demek istiyor Allah Celle Celaluhu ve şey Ali vesselam ve burada diyor ki sakın Kur'an-ı Kerim'de aşırı gitmeyiniz ey Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarını aşmayınız veyahut ve vesselam'ın metodunu çizgisini aşmayınız tamam mı? Yani Allah Celle Celalühü'n emir ve yasaklarını aleyh satması ve sünnetine uygun olmak şartıyla yaşayacaksın. Ve <gülüyor> la Ondan sonra diyor ki: "Ve la bihi." Kur'an karşılığında batıl sebeplerle milletin paralarını almayınız. Onu ticaret aletine getirmeyiniz. Kur'an ticaret aleti değildir. Sen Kur'anla ticaret yapamazsın. Tamam mı? Ve İmam Elbani bani Allah demiş ki bu hadis sahihdir. Yine İmam İbn Hacer rahimehullah el-Feth kitabını biliyorsunuz onun yani sahih Bukhari'nin şerhini yaptığı. O şerhin ismini Fethul ismini diye vermiş. Ve bu kitapta diyor ki Allah rahmet etsin. Şu hadisi rivayet ediyor. "En-Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem kuran Kur'an'ı öğreniniz. Ve'selu'llah bihi." ve bu biliyorsunuz Allah Celle isim ve sıfatlarıyla Allah'a tevessül etmek en güzel şeylerdendir Kur'an Allah Celle isim ve ve biliyorsunuz Kur'an Allah'ın nedir? Allah'ın kelam sıfatıdır çünkü Kur'an bir ittifakla ehli sünnet vel ittifakıyla Kur'an Allah'ın kelamıdır ama hakiki kelam mıdır, hakiki değil midır orada ihtilafa düştüler diyor ki öğren Kur'an ve sölullah bih. قبل أن يتعلمه قوم يسألون به ay bazıları, bazı şahıslar diyor. Kur'an'ı öğrenip de bu Kur'an'ın karşılığında dünyayı kullanmadan önce siz Kur'an'ı öğrenin, tamam mı? Ve yaşayın. Kur'an'ı öğrenin, öğretin ve emir ve yasaklarını yaşadığınız da yaşamanız gerektiği gibi aynı zamanda yaşatınız. Tamam mı? Çünkü <gülüyor> Allah Celle Celaluhu Muhammed Suresinde ne diyor ki? Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Fe'lem, ey bilmiş ol ki. Ve ilk önce biliyorsunuz, sözden ve amelden önce Allah Celle Celaluhu ilmi tavsiye ediyor. Çünkü bir kişi bilmezse ne yapacağını bilmez. Ve bu daha önceki derslerimizde kaç defa değindik. Hangi tahassüs olursa olsun, o tahassüsün sahibi, o tahassüsü bilmezse nasıl öğretecek? Öyle değil mi? Hangi tahassüs olursa olsun. Din daha evladır. Dini bilmeyen bir insan nasıl öğretecek, nasıl yaşayacak? Dini öğrenecek ki yaşasın ve öğretsin. Onun için din öğrenilir, ondan sonra yaşanır, ondan sonra öğrendiği ve yaşadığına çağrı yapar ve bu yolda ne yapar? Bu yolda bütün <gülüyor> eziyetlere göğüs girerek sabreder. Ve bunu İmam Muhammed bin Abdülhamir Rahim Allah'a usulü selafe Kitap, isimli kitabında çok güzel bir şekilde değiniyor yani o kitabı her Müslüman erkek ile Müslüman kadına da kadına da okumayı tavsiye ederim acizane burada diyor ki Sen Kuran yetlet nafar Kur'an'ı üç kişi öğrenirler diyor bir Raube bihi". bazıları diyor Kuran'ı okurken diyor Kur'an'la böbürlenmek işte benim sesim böyle güzeldir. Ben böyle Kur'an okuyorum. Ve hep böyle insanlar arasında, Müslümanlar arasında hep böbürleniyor. Sesiyle, tecvidiyle, memneyle. Tamam mı? En yüksek makamlara getiriliyor. Ondan sonra mülütkhancılık yapıyor derken hepsi nedir? <gülüyor> Bu gibi şeylerle. Ve <gülüyor> bazı şahıslar da Kur'an'ı okumak ve yaşamak için değil, bilakis Kur'an'ı okuyup karşılığında Para alıp o para parayla en lüks hayat yaşamak için. Tamam mı? Ve reclun yakra'ahu lillah. Ve bazıları sadece ve sadece Allah için okurlar. Sadece ve sadece Allah için okurlar. Ve bazı alimler diyorlar ki toplumlarda Kur'an'ı sesli bir şekilde okumak tamam mı? Aynen diyor bir kişi toplumda sadakayı açık bir şekilde vermek gibidir diyor sadakayı böyle herkesin yanında böyle çıkarıp o fakire bu fakire sadaka veriyor işte millet desin ki bak filan adam sadaka veriyor. Ve en insanlar Kur'an'ı okurken sesleriyle memleleriyle falan böbürleniyorlar. Ve insanlar onları medh ediyor. Medhede yede yede ondan sonra kendisini en üst tabakada görüyor. Ve ondan aşağısı olan herkesi beğenmiyor. Kim nasıl Kur'an okursa diyor ki yok bu güzel o değil bu güzel. şey illa benim okuduğum. Tamam mı? Tabii ki bu Allah katında kesinlikle caiz değil. Kur'an Allah için okunur. Toplumlarda da değil. Sen Kur'an'ı kendin oku tamam mı? Onun için camilerde sesli bir şekilde Kur'an okumak alimler yasaklamışlar. Çünkü mescitler Kur'an okumak için bina edilmedi. İma, i̇badet için bina edildi. O zaman sen Kur'an okuyorsan kendini işittirecek şekilde oku. Cami'de ki zikir yapıyor kimisi namaz kılıyor ki misi ilim ders ders halkası yapıyorsan bu camideki insanları ederek niçin sesini kaldırıyorsun? Yani herkese işte bakın ne güzel Kur'an okuyorum. Ya da ben ne kadar Kur'an okuyorum gibi. Kur'an okumak ibadettir. O zaman bu ibadeti Allah için Allah Celle Celaluhu ile Ali Sattvelah'ın istedikleri şekilde okuyacaksın. Evet. Varavah Buhari ve Ali İbn Abbas İmam Buhari rahimeullah Sahih'de İbn Abbas'tan rivayet ederek diyor ki: "Anna neferen min nebiyiz, ve sellem marru bi Bu hadis çok meşhurdur. Allah Resulü'nün ashabı Ali ve vesselam yani onlarla beraber değildi. Bazı şahıslar böyle sefere çıkarken oradan bir köyden geçtiler. Ve bu köyden geçerken onda orada geceleyin orada gecelemek istediler. Ama kimse onları misafir edinmedi. Kimse onlara su vermedi, yemek vermedi. Yani onları misafir edinmediler ve kimse onları takmadı. Sabaha doğru bunlar da bu köy halkından birisi bu Müslümanların yanına geldi. Ve diyor ki bizim Efendimiz diyor akrab tarafından ısırıldı diyor. Aranızda diyor rükye yapan var mıdır diyor. Ashaftan birisi diyor ki ben diyor. Ama diyor biz buraya geldiğimiz zaman diyor hiçbiriniz bizi takmadı. Ve bizi karşılamadınız, ihtiyaçlarımızı vermediniz, bizi barındırmadınız. Dolayısıyla ben gelirim ama bu rükiyayı yaptıktan sonra sizin efendiniz şifa olursa ücretimi isterim. Ve bazı şanslar demin ki Edip kardeşin sorduğu kıyas meselesi. Bu mesele kıyasa gider. Bu mesele üzerinde bazı şahıslar kıyas yaparak işte ne yapıyorlar? Kur'an diyor ki işte burada sahabi Fatiha suresini o kişinin üzerinde okudu ve karşılığında mal aldı. Ve bu kişi git götürdü, üzerine Fatiha suresini okudu. Ve bu Fatiha suresini okumakla o kişi selim oldu. Yani Allah ona şiva verdi ve tuttu ona, ona bir sürü koyun verdiler. Bu koyunları getirirken onun arkadaşları dediler ki nasıl olur da böyle şey yaparsın? Allah'ın kitabı üzerinde nasıl olur da yani karşılık alırsın? Vallahi biz bunu bundan hiçbir şey yemeyiz ta ve Vesselam'a söyleyinceye kadar. Ve gidiyorlar ve Vesselam'a söylüyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam bunu ikrar ediyor. Ancak diyor ki sen nereden biliyorsun ki Fatiha Suresinin rukya olduğunu? Diyor ki ya Resulullah ben vallahi rukya olduğunu bilmiyordum. Ancak Allah Celle Cevahu diyor ki Kur'an Müslümanlar için, müminler için şifadır. Ben de bu ayete dayanarak Fatiha suresini okudum ve böylece Allah Celle Celalü onu ona şifa verdim. İşte Kur'an Kur'an karşı, para karşılığında Kur'an okuyan mevlüt ve bu gibi şeyler ne yapıyorlar? Bu hadise hadis hadise dayanarak kıyas yapıyorlar ve böylece para alıyorlar. Ama bu Müslüman yani Fatiha suresini okuyup da karşılığında para almadı ki. Bu aynen tabiplik yaptı bu adam. Yani bu sahabi tabiplik ya doktorluk yaptı. Tamam mı? Ali Satt ve selam onu ikrar etti. Ve onun için alimler bir ittifak diyorlar ki rukye şer'i rukye caizdir. Ay Kur'an ayetleriyle, Ali Satt ve selamın sünnetleriyle, isimleriyle, sıfatlarıyla rukye yapmak yapmak caizdir. Daha doğrusu makluptur ve bu kişi rüquya ettiği kişi de ona bir ücret verirse bu ücret onun için helaldir. Ama değmeyecek bana fiyat fiyat biçmeyecek. İşte mesela hastanelerde olduğu gibi işte mesela giriş şu kadar 100 riyal, şu 200 riyal, bu 400 riyal. Yani çeşit çeşit hastalıklardan dolayı ne yapıyorlar para alıyorlar Fiyat kesmeyecek. Sen oku sana ne verirse ne yapacaksın kabul edeceksin ama fiyat biçmeyeceksin. Çünkü fiyat biçersen, o zaman sen burada insanları ihtikar etmiş olursun. Ha o zaman bu hadis bu hadise kıyas yaparak ve da bu hadisle kıyas yaparak para karşılığında Kur'an Kur okuyup ölülere hediye etmek kesinlikle bu kıyas nedir? Bu kıyas batıldır. Niçin? Çünkü daha önceki derslerimizde söylemiştik delilin varlığında kıyas ve iştihat batıldır delilin varlığında. Yani sahih hadisin varlığında kimse kıyas yapamaz. Kimse iştihat da yapamaz. Ama hiç hadis yok. Sahih hadis yok. Ondan sonra imam ne yapar? Müştehid ne yapar? Kıyasını yapar veya hatta iştihatını yapar. Hocam soru alalım mı? Saat 11 oldu. Öyle mi? Heh. Hayır. hayır. hayır. hayır. hayır. Ee, vakit vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sahat verirse, tekrar inşallah bu meseleye değinerek e, dersimize devam edeceğiz. Hedavallahu a'lam, ve sallallahu ve sellem, mübarek ana nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Sübhanakallahu muhabbet, hamdik. Şehad ve en la ilahe illa et astaghfiruka ve etubu ilayk. Bismillah. Benim bir sorum var. Türkiye'de bazen konferanslarda dünyaca ünlü Kur'an hafızları gelir, Kur'an okur. 10 bin, 20 bin kişinin önünde bu caiz midir? Allah razı olsun. Yani böyle sadece Kur'an okunmak için tamam mı? Konferanslarda olsun, mevlüt yerlerinde olsun, nerede olursa olsun. Çünkü bu Kur'an okunan veyahut da Kur'an'ı okuyan kişi Kur'an'ı okuduktan sonra bu okuduğu ayetler çerçevesi içerisinde Allah'ın emir ve yasaklarını veyahut da bu ayetler içerisinde kıssalar varsa bunlar oradaki cemaate anlatılıyor mu? Yoksa işte okuyor mesela hadi oku bakalım ha bazıları mesela konferans konferansdan önce bir açılış yapıyorlar Kur'an okuyor Ondan sonra bu ayetlerin manalarını bile onlara okumuyorlar. Ve burada alimler diyorlar ki selef alimleri bunu yapmak caiz değildir. Ancak bir şartla caizdir. O konferans verecek olan kişi okuduğu Kur'an'ın ayetlerini orada açıklayacak. Bakınız işte bunu yani orada o ay okuyacağı ayetler içerisinde olan Allah'ın emir ve yasaklarını ne yapacak? Oradaki Müslümanlara aktaracak. Yani bu gayeyle Kur'an okunmak bir sakınca yoktur. Niçin? Çünkü burada Allah'ın emir ve yasakları Kur'an ve sünnetle beyan ediliyor. Dolayısıyla orada o konferans açılışında okuduğu ayetleri oradaki Müslümanlara aktarıyorsa, beyan ediyorsa bunda bir sakınca yok. Ama sadece yani açılış olsun diye Kur'an okumak kesinlikle sünnet değildir bir dahadır. Çünkü Ali satt ve selam döneminde onun gidişinden sonra ashab, ashabın gidişinden sonra tabi'in, atba tabi'in, ondan sonraki büyük diğer dört mezhebin, dört mezhep imamının devirlerinde kesinlikle konferansların açılışında, panellerin açılışında, efendim derslerin açılışında açılış yapmak için Kur'an okumuyorlardı. Açılış yapmak için Kur'an okumuyordu. Konferanslarda, derslerde, konuşmalarda, hutbelerde Nikah hutbelerinde ve işte şurada yapılan şu. Ali satt İslam ümmetine öğrettiği bir şey var. Hutbetul Haje diye bir şey var. Tamam mı? Ey bir şey konuşmak istediği zaman onu onu söylüyordu Ali satt ve Neydi? Hutbetul Haje. Ve siz dikkat ediyorsanız devamlı ders açılışını yaptığımız zaman acizane ben yani hep bunu okurum. Çünkü en efdalı Ali satt açılış yaptığı şeyi okumaktır. Bu en efdaldır ama birisi de kalkar başka bir şeyler mesela bazı kardeşlerimiz ders açılışlarında mesela sünnete tamamen aykırı olan şeyler caizdir ama sünnete aykırıdır. Nasıl? Aleyhisselatü vesselam'ın sünneti değildir bu. Aleyhisselatü vesselam cami hutbesinde olsun, nikah hutbesinde olsun veyahut o muslümanlara bir şey konuşmak istediği zaman ennel hamdelillahi nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu sözüyle başlıyordu aleyhisselatü vesselam. Kur'an'ı aç, açılış yapmakla değil. Ama bu hutbenin içerisinde üç tane ayet geliyor. Tamam mı? Bu hutbe esnasında geliyor. Ya eyuhellezina ayeti kim bize hatırlatacak? Ya eyuhellezina amenu takullaha hak takati ve la temutunna illa ve muslimun. diğerini. Ya <gülüyor> Diğeri. Ya eyuhellezina amenu. Hay vallahu ve bu üç ayet, خُضْبَةُ الحَجَدَةَ var. Ali satt ve selam ilk önce Allah'a Allah'a met ediyor senalar okuyor, ondan sonra kendine de salat getiriyor, salat ve selam getiriyor, ondan sonra bu ayetleri ve biliyorsunuz bu Ali satt ve selam bu ayetleri okurken toplum Arap olduğu için ve kendisi bu hutbeyi okurken insanlar bu okuduğu hutbeden orada geçecek emirler, yasaklar, nasihatler, sakındırmalar hepsi içinde var. Anlıyorlar. Ama şimdi Avrupa'da şurada burada veya o hacam toplumunda okuna Kur'an okunduğu zaman kimse anlamıyor Kur'an'ı. Doğru mudur, değil midir? Bizim Türk toplumumuzda Kur'an böyle konferans açılışlarında yap Kur'an okurken orada olan insanlar biliyor mu? Belki aralarında birkaç kişi anlıyordur. Ha o zaman bu gibi anlarda Kur'an sadece açılış için yapıyorlar. Yani o açılışın bereketinden bereketinden bereke, bereketleniyorlar sözde. Ha bereketlenmek için orada o Kur'anla açılış yapmak bid'attır. Ama yok Kur'an'ı okuyup insanlara açıklayacaksa bunda bir sakınca yoktur. Ne? Allahu alem. Ee, akrep ısırmasını rukye ile tedavisi ve karşılığında alınanlar konusunda bu hadisin sonradan ayetle hükmünün kaldırıldığını duydum. Bu doğru mudur? Doğru değildir. Bu bu şu ana kadar bütün alimler bu hadise dayanarak Rukiye'nin şer'i olduğunu, tamam mı? Ancak dediğim gibi alimlerimiz diyorlar ki ne yapmayacak? Bunu yani sanat haline getirmeyecek. Mesela kalkıp da bir yer açacak. Biliyorsunuz bazı şahıslar dükkanlar kiralıyorlar, yerler kiralıyorlar. Ondan sonra orada bal diyor ki işte şu bal. Kendisi balı getiriyor. Mesela bal dışarıda 100 lira satılıyorsa kendisi bunu 500'e satıyor. Zeytinyağı mesela. Zeytinyağı dışarıda mesela kilosu 10 lira kendisi 50 riyala satıyor. Diyor ki işte bu zeytin üzerinde ben okudum. Buna işte buradan batı şeyler girer. Ne yapıyor? Zeyt 10 liradır. Ama o zeyta okuduğundan dolayı diyor ki ben bu zeyti diyor sana 200 riale vereceğim. Okuduğundan dolayı deme sen diyor ki orada belirtiyor diyor 100 lira diyor. Fiş kestiriyorlar. Bazı yerlerde fiş kestiriyorlar. İşte böyle ticaret haline döndürmek caiz değildir. Ama birisi mesela birisine Kur'an şey e, akrab ısırdı veya hatta bir kişi ona bir yani e, ne diyor ısıtma geçirdi. Hümme deniliyor ya ve da herhangi bir hastalıktan dolayı bir diyor ki bir şahıs diyor ki yani hani filan yer filan şahıs Allah'ın sevdiği kullarındandır. Salih'tir. Şirk koşmuyor. Bidat, hurafeleri yok. Bunu getirin, okusun olur ki Allah Celle Celaluhu bunun duasının sebebiyle ne olabilir? Hastamıza şifa böyle. Ve geliyor mesela filan filan Hasan Hüseyin artık okuyor. Ondan sonra tutuyorlar mesela kendilerinden bir ücret veriyorlar. Bu caizdir. Ama sanat haline getirip ondan sonra fiş kestirmek fiyat belirtmek ve bunun altından da zeyt bal şu gibi şeylerin fiyatı 10 lirayken 200 lira satmak bu alimler diyorlar ki هذا zulmün. Çünkü haksız yerde haksız yerde ne yapıyor? Haksız yerde para kazanıyor. Niçin? Zeytinyağı 10 liradır okuduğundan, üzerinde okuduğundan dolayı 200 riyal alıyor. Bal 100 liradır, okuduğundan dolayı 500 riyal alıyor. Bu nedir? İşte batıl sebeplerle Müslümanların haklarını batıl yollarla yemektir bu, diyorlar. Ama bu hastadır. Isırıldı, hastalık geçirdi, mesela baygınlık geçirdi, ne yaptığı falan, bu gibi hastalıklar esnasında bir Müslüman da kalkıp üzerinde Kur'an okursa ve onu o hastanın sahibi ona bir miktar para verse bu almış olduğu para caizdir helaldir bu şu ana kadar bizim alimler sünnet ve cemaat alimleri diyorlar ki ve inşallah bu dersimizde zaten bu geçecek inşallah zamanla bu önümüzde gelecek Allah'ın izniyle. Evet. Vallahu alem. Namaz kıldıktan sonra Allah kabul etsin diyebilir miyiz? Yok bu bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde onun ashabı camiden çıktıktan sonra veyahut da daha namaz esnasındayken selam verdikten sonra herkes birbirine sağdaki soldaki işte Allah kabul etsin Allah kabul etsin veyahut da camiden çıktıktan sonra böyle caminin havlusunda böyle saf alıyorlar ondan sonra herkes her gelen Allah kabul etsin Allah kabul etsin o da orada duruyor ve bu şekilde bu şahıslar hep böyle artık 100 kişi olur 10 kişi olur 2 kişi olur neyse bu kesinlikle ashabın anlayışına aykırı bir şeydir. Çünkü bunu ibadet olarak yapıyorlar. Bu ibadetler biliyorsunuz delile dayalıdır. Delile dayalı olmayan her ibadet bid'attır. Kur'an'a ve sünnete dayalı olmayan bir ibadet kesinlikle batıldır. Çünkü anemine diyorlar ki el ibadet tevkifiyye. Ibadetler tevkifidir. Ne demektir tevkifi? Yani delile dayalıdır. Delil nereden geliyor? Kur'an'dan ve sünnetten. Yani Allah ve Resulü'nden gelir. Tamam mı? O zaman Allah ve Resulü'nden böyle bir şey gelmemişse o şeyi icat etmek ve o icat edilen şeyle amel etmek kesinlikle bid'attır ve onun karşılığı yoktur. Ve diyor ki ve vesselam ki her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel merdüttür makbul değildir. O kişinin suratına vurulur. Yani bunu bir ibadet olarak değil de bir temenni olarak mesela ibadet evet. olarak değil kesinlikle. Yani umarım ki Allah kabul eder Olur mu ibadet. ibadettir bu? Allah Resulü'm diyor ki dua ibade." Allah kabul etsin duadır. Yani Allah senden razı olsun. Nedir bu duadır? duadır. Tamam mı? Yani duadır. Yani Allah kabul eder bu kıldığın namazı. İnşallah kabul eder falan. Ama gibi. onun yeri değildir. Sen duanda mesela aç ellerini Dua et. Ya Rabbi sen filanın filanın namazını kabul et. Benim namazımı kabul et. Babamın namazını kabul et. Onu kabul et. Şöyle yani ya böyle. yap böyle. Ama sen gelip de bunu yani böyle Ama kendi zansın. aranızda hemen orada Allah kabul etsin. Ha. Tamam mı? Allah kabul etsin. Bunu adet haline getir, Sünnet haline getirmek caiz değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam ile ashabı böyle bir şey yapmadılar. Onlar namaz kılmadılar mı? Kıldılar. Hiç, sünnette hiç böyle bir şey aktarıldı mı bize? Aktarılmadı. Sünnette böyle bir şey yoktur. O zaman yoksa o zaman olmayan bir şeyi bugün icat etmek ve bunu dinden göstermek dindenmiş gibi göstermek ibadetmiş gibi göstermek kesinlikle İdat. batıldır caiz değildir <gülüyor> ve o yaptığı ibadet Allah katında alem. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o Kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Tahâ sûresi 100. ayet. Bunun, yani ki bunun anlayışı nedir? Ne demek diyorsun, yani kimi istiyoruz? Bu ayetlerden yani, zikri hocam. Onu Onu "an zikri" ay Allah celle celalün Kur'an'ından yüz çeviren. Allah celle celalün Kur'an'ından yüz çeviren ne demektir? Yani onun emir ve yasaklarından yüz çeviren. Adam iman etmiş. Müslümanım diyor. Kelime-i şehadeti getiriyor. Ve ben Müslümanım diyor. Ama namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Zekat vermiyor. Alkollu içki içiyor. zina yapıyor. Adam öldürüyor. Fitne yapıyor. Tamam mı? Ondan sonra İslam'a karşı da. Bir de İslamcılara karşı. Veyahut da şeriatı isteyenlere karşı da mücadele veriyor. Ve diyor ki bu zamanda şeriat gelmez. Ben şeriatı getirmek isteyenlere karşıyım diyor. Bu adam. Yani bu adam daha eğer Allah'ın dininden, Allah'ın kitabından. Aleyhisselatü ve Vesselam'ın sünnetinden yüz çevirmek değilse de nedir yani? İşte bu şekilde Allah'ın emir ve yasaklarına yüz çevirip Allah'ın emir ve yasaklarıyla amel etmeyen bir kişi tamam mı? Allah Celle Celle öbür dünyada ne yapacak? Onu affetme etmezse şiddetli azapla ile karşı karşıya getirecek. Büyük küfür veya da büyük şirk koşarsa kafir ol, dinden çıkar. Büyük küfür, ehli sünnet vel cemaatın görüşüne göre, cumhurunun görüşüne göre bir Müslüman büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe dinden çıkmaz. Büyük küfür ve büyük şirk işlediği zaman dinden çıkar. Tamam mı? Büyük küfür ve büyük şirk. Küçük şirk işlerse dinden çıkmıyor. Tamam mı? Bid'at Mesela bid'at yapan bir kişi onu dininden çıkarmıyor. Tamam mı? Ancak bu iddia ettiği şey Allah ve Resulü'nün emirleridir diye iddia ederse işte bu iddiadan dolayı üzerinde hüccet oluşur. Hüccet oluştuktan sonra bu iddia iddiasında ısrar ederse o zaman oranın kadısı, oranın hakimi, oranın alimleri bu kişi hakkında karar alırlar şahıs yok Hasan Hüseyin şu bu falan filan böyle karar işte mesela adam cahil bir adam işte bu adam kafirdir diyemez. Yani herkes kafasına göre şunu bunu tekfir edemez. Tekfircilik kadıya, imama, halifeye veyahut da imam ve halifenin naibi olan kadı veyahut da büyük alimler. Tamam mı? Alimler bunu bu meseleyi açıklarlar veyahut da o kişi kafirdir ve ta kafir değildir. Bugün herkes Herkes alim olmuş ve herkes filan kafirdir, filan kafirdir, filan kafirdir. Bu doğru değil. İşte bu kişi gerçekten etikadi yönden yüz çevirirse dinden çıkar Allah korusun. Etikadi yönden yüz çevirmiyor, ameli yönden çeviriyor. O zaman bu dinden çıkmıyor. Buradaki küfrü ameli küfürdür, etikadi küfür değildir. Yani oradaki yüz çevirmek etikadi yönden çeviriyorsa Allah korusun kafir olur. İtikadi yönden değil de ameli yönden çeviriyorsa o zaman fasık olur. Vallahu alem. <gülüyor> Rukiye yapanın hastanın ayağından bir damla kat, kan akıtması lazım mıdır? Böyle bir şey Yok, var mı? Öyle bir şey yoktur. Rukiye şer'i ayetlerle, şer'i hadislerle, şer'i Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ne yapar? O kişinin üzerinde okur. <gülüyor> ileride değineceğiz hani bazı şahıslar Kur'an ayetlerini bir kağıt üzerinde yazıp üzerlerinde asıyorlar ona inşallah zamanla geleceğiz önümüzde gelecek inşallah bu caiz midir değil midir bazı alimler caizdir demişler ama İslam ümmetinin cumhuruna göre bu caiz değildir kesinlikle niçin çünkü kalbini o kağıt üzerinde yazılı olan ayetlere bağlıyor Allah'a değil onun için bazı şahıslar bazı Müslümanlar. Arabalarının tablonu üzerinde Kur'an koyuyorlar veya da arabanın en arka yerinde. Böyle güneşten bakıyorsun ki o güneşten o Kur'an kabı şey gibi olmuş, beyaz olmuş. Yani açıp da okumuyor. Ne yapıyor? Diyor ki bu Kur'an oraya koyduğum zaman bu Kur'an beni musibetlerden, kazalardan şundan bundan korur. O mushaftır, o mushaf seni korumaz. Seni koruyacak Allah Celle Celaluhu'dur. Onun için kişi kalbini ayetlere veyahut da mushaf içerisinde yazılı olan ayetlere bağlaması, tamam mı? Bu kesinlikle Allah korusun insanı şirke götürebilir. Sen gönlünü, kalbini Allah'a bağlayacaksın. O Kur'an'dan kağıt üzerine yazdığın ayetlere değil. O ayetler seni kurtarmaz. Seni kurtaracak olan Allah Celle Celaluhu'dur. Soru sorulmam mı? Başka soru yoksa? Tamam yoksa kapatalım. Ee, benim sorum var hocam. Ee, Cehmiye Fırkası Allah'ın bütün sıfatlarını tatil ediyor mu? Evet. Cehem şey, bin Safvan Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsini inkar ediyor. Mu'tezile ise Allah'ın sıfatlarını inkar ediyorlar ama isimlerini inkar etmiyorlar. Eş'ariler ve Maturidiler Allah'ın isimlerini kabul ediyorlar. Allah'ın sıfatlarının bir kısmını kabul etmiyorlar. Onun için Maturidiler, Eş'ariler ve da Mu'tezilik, Mu'teziler, Hariciler ve Cehmiyeciler arasında büyük bir görüş ayrılığı var. Tamam mı? Cehenn bin Safvan Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını inkar ediyor. Mu'tezile Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ediyorlar. Allah'ın isimlerini kabul ediyorlar. Eş'ariler ve maturidiler Allah'ın sıfat isimlerini kabul ediyorlar ama Allah Celle Cem bazı sıfatlarını kabul ediyorlar. Bazı sıfatlarını kabul etmiyorlar. O Bunu biz akide derslerinde daha önceden yani oturduğumuz kardeşlerimizle beraber epey işledik. Yani. Sorularımız bitti hocam. Üç ayların. ha üç ayların fazileti nelerdir hocam? 3 aylar şimdi işledi bu Türkiye'mizde böyle bir bir var. Hı. Şu anda biz Recep ayındayız değil Recep mi? Başladı yani. ha, Türkiye'de ve da İslam ülkelerinin birçok yerinde tamam mı? Recep ayı girdiği an Recep ayının birincisinden ta Ramazan ayının son gününe kadar üç ay peş peşe oruç tutuyorlar. Evet, üç ay oruç tutuyorlar. Selam, Recep ayını baştan sona kadar, yani Ramazan ayından başka hiçbir ayı baştan sona kadar tutmuş değildir. Onu genelde kefaret olanlar yapıyor. Benim kefaretim var, altmış diyor. Bari diyor, <gülüyor> Recep Şaban'da tutayım da kefaret yerine de gelsin diyor. İşte, e, o e, niyetle. İşte o niyetle mesela, <gülüyor> yani kendi hangi günde tutsun tutsun ya. ama Aleyhisselatü yani bunu şey yaptığı zaman, demek istiyor ki o zaman Allah esas ve sem demek Receb ayının ameli Allah katında hayrı daha fazla olduğu için onu yapıyor değil mi? Mesela. Evet. Bir adamın borç oruç borcu var. Diyelim ki bir kadın hayızlı, hayızlı oldu mesela Ramazan ayında bir 7 gün. 7 gün borcu var. Bu 7 günü ne zaman kaza ediyor? Pazartesi ve perşembe veya o Hicri ayının 13 14 veya 15 günlerinde kaza ediyor. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hicri ayının 13. günde, 14. gününde, 15. gününde ne yapıyordu? Oruç tutuyordu. Ve bunlara eyyamul bir, beyaz günler ismini vermiş Aleyhisselatü Vesselam. Öbür tarafta Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu. O zaman o kazası olan kişiyi pazartesi ve perşembe günleri tutmasında kazasını kaza ettiği gibi o günün o günde de tuttuğu için orada da sevap alıyor niyetine göre. Hmm. Ama Recep ayı öyle bir şey öyle bir söz konusu değil ki Recep ayı. Recep ayı Allah ve Vesselam baştan sona kadar tuttuğu bir ay değildir. Şaban ayından çok oruç tuttu Aleyhisselatü Vesselam. Ummena Aişe radıyallahu Teala diyor ki bazen diyor Şaban ayında öyle oruç tutuyor ki diyordu ki artık bu yani hiç e, orucunu bırakmayacak. Bazen diyor ki Şaban ayında oruç tutmuyordu. Diyordu ki artık hiç oruç tutmayacak. Bazında diyor. Şaban aynı baştan sona kadar tutuyordu diyor. Böyle bir rivayeti de var. Ama burada alimler, alimler diyorlar ki Bir ittifak, ittifak etmiş alhamdülillah. Diyorlar ki Ramazan ayının dışında hiçbir ay baştan sona kadar tutmuş değildir. O zaman Ali satt ve selam Recep ayında yine pazartesi ve perşembe günlerini tutardı ve yahut da Hicri ayının 13, 14, 15'ini tutardı. Tamam mı? Öbür tarafta Şaban ayında çok oruç tutardı Aleyhissatü vesselam. Muharrem ayında çok oruç tutardı Aleyhissatü vesselam. Receb, Şevval. He, Şevval, he, Şevval'da biliyorsunuz Ramazan'dan altı hemen gün. altı günü tutuyordu Aleyhissatü vesselam. altı günün öbür tarafta e, baştan sona kadar Ramazan ayını tutmuştur. Ha o zaman 3 ayları peş peşe tutmak bir da'ttır. Bu pazartesi perşembe orucu derken sünnet olan her pazartesi, perşembe tutar peygamberimiz? Yoksa belli pazartesi, yani, belli haftalarda bu. Yani en çok, en çok tutarmış Aleyhisselatü yani Sürekli değil bu, her pazartesi, perşembe yani, tut, her tutmadığı oldu Aleyhisselatü Çünkü evet. sürekli tutmuş olsaydı o zaman diyeceklerdi ki bu vaciptir diyeceklerdi. Tamam. Aleyhisselatü biliyorsunuz sünnetleri bazen tutmuş, kılmış bazen kılmamış. Tamam mı? Evet. Sünnetleri. Yani namazdan önceki ve namazdan sonraki sünnetleri. Hatta vitir namazını bazen geceleri kaçırmış, gündüz 12 rekat kılıyordu kaçırdığından dolayı. Yani hastadır mesela, hasta olmuş. Gece namazını kalkamıyor hastalığından dolayı. Gündüz fecir namazından sonra yani güneş çıktıktan sonra 12 rekat. Öğlen namazından öğlen namazına denk yani öğle namazı vakti girmeden önce Aleyhissatü vesselam o gece namazının yerine 12 rekat namaz kılıyordu Aleyhissatü vesselam. Tamam mı? 12 rekat namaz kılıyordu Aleyhissatü vesselam. Ve Aleyhissatü vesselam namazdan önce ve evet, o namazdan sonraki sünnetleri geçirdiği zaman kaza ediyordu aleyhissalatü vesselam mukim iken. Ve bir gün mukim iken öğle namazının sünnetini bazı Müslümanlar onu meşgul etti mescitte. Ve böylece sünneti kılmadı. ikinci namazını kıldıktan sonra eve gitti. Ve öğle namazının sünnetini evde Ummu Seleme'nin evinde kaza etti. Son sünnetini. Ha, e, öğle namazının son sünneti evet. Ve vesselam evde kaza etti. Tamam mı? Ha, o zaman Aleyhissatü vesselam yapmadığı bir ibadeti yapmak bir daattır. O zaman bir daha sen için yapalım kardeşim. Madem ki ben Recep ayını baştan sona kadar tutup da karşılığını almayacaksam niye tutayım kendime zarar vereyim? Madem ki bu ibadet değildir, sen de tutmayacaksın. Ne yapacaksın? Şaban ayında tut. Mesela 20 gün tut, 15 gün tut, 10 gün, 10 gün tut, bir şey olmaz. Aleyhissatü vesselam Şaban ayında çok oruç tutar Aleyhissatü vesselam. Tamam. Ayında Heh, e, Recep ayında Pazartesi, Perşembe günleri tut. He? Recep ayında Pazartesi, Perşembe günleri, Hicri ayının 13-14-15'i tut. Evet. Hocam, Yugşi'l-Leyle'n-nehâre yâtlubuhu hafîthâ. Buradan Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz. Geceyiyle gündüzü ne yapıyor? Onu götürüyor, bunu getiriyor. Onu, onu götürüyor, bunu götürüyor. Geceye diyor ki şöyle gideceksin. Yani gündüze diyor ki böyle gideceğiz. Bu bunları birbirine. Bunu bunu götürüyor, bunu. Gece geldiği zaman gündüz gidiyor. Gündüz geldiği zaman gece gidiyor. Bu neyle oluyor? Güneş ve ay vasıtasıyla. Evet. Tamam mı? Yani bunu e, İmam-ı Bin Kesir rahimehullah bunu anlatırken yani bu ayetin sen İmam-ı Bin Kesir'in şeyine te, müracaat tefsirine müracaat et. Çok güzel bir şekilde orada gözden geçir ve o şekilde Ayet-i İmami bin tefsirine göre ders esnasında onu nakledi yaparsın. Ve şemse vel kamara vel nücumu musekharatin emri. Yani Allah'ın emriyle teshir edilmiş. Yani Allah Celle Celaluhu güneşi ne yapmış? İnsanların evet. insanların faydası, faydası için ne yapmıştır? İşte şuradan çıkacaksın, buradan ineceksin. Kıyamet kopmadan önce büyük alametlerden birisi de güneş battığı yerden çıkıp Doğduğu yerde batacaktır. Bu da ne için nedir? Bu da Allah'ın emriyledir. Yıldızlar, güneş, ay, gezegenler hepsi Allah Celle Celaluhu bunları insanlığın faydası için yaratmış bunlar. Bunu bazı alimler mecazi olarak diyorlar. Yani bu gerçek bildiğimiz güneş değil de diyorlar. Yani İslam'ın batıdan yükselmesi, batıdan doğması anlamında Doğru. diyorlar bazı alimler. Doğru değildir efendim. Kimdir bu alimler? Yani, yani muhteber alim mi bunlar? Yani mecazi olarak söylenmiş diyor. Yoksa bildiğimiz güneş batıdan doğacak bunlar, anlamda bakın, değil. Bakın Zahmet Hocam bunlar alim değil. Bunlar, bunlar alim değil ama ilim sıfatına bürünmüş, tamam mı? İlim evet. sıfatına bürünmüş bu gibi sözleri söylüyorlar ve Müslümanlar da hakikati bilmedikleri için bunlara inanıyorlar. Evet, evet. Yani nasıl mecazidir yani sen güneşi görüyorsun şimdi ben seni görüyorum aşağı iniyorsun aşağıdan dama çıkıyorsun diyorum ki bunun çıkışı ve inişi mecazidir güneş sen görüyorsun bu bir güneştir bu yaratılmış bir gezegendir ve Allah Celle Celaluhu bunun, göre, bunun görevi budur ey gündüz çıkıp tamam mı Hayvanlara, bitkilere, insanlara faydalı olması için yaratmış evet. ve Allah Celle Celaluhu oradan çıkarıyor buradan indiriyor tekrar buradan ve bu şekilde dünyanın etrafında dönüyor evet. ve biliyorsunuz sahih görüşe göre dünya dönüyor evet. ve İbn-i Teymi'ye rahimahullah bunu bizzat e, fetvalarında buna değiniyor ama burada söylediği Arabistan'da Hembeli alimlerinden Hı. İmam Öbünbaz rahimahullah diyor ki dünya dönmüyor diyor Allah Allah He? Ve İbn Teymiye ve diğer alimlere muhalefet ediyor ve onun bir bu konuyla ilgili bir kitabı evet, var ve fetva kitabı. Bilimsel olarak var. bile dünyanın döndüğü bel, tespit edilmiş, bilimsel İmam İmam-ı Bebes rahimehullah diyor ki kesinlikle dünya dönmüyor diyor. Dünya sabittir diyor. Ve bu konuyla ilgili bir kit kit kit kitabı da var. Allah çok güzel. Güneş ha. dönüyor diye mı dünyanın etrafında güneş dönüyor diyor. E güneş dönüyor da Bir de yani o güneşin döndüğünü zaten söylüyor. Güneş ve ayın döndüğünü zaten söylüyor. Ve dünyanın yuvarlak olduğunu da söylüyor. Ama dünya dönmüyor, Ama dünya dönmüyor. dönmüyor diyor. Dünya boşluktadır, tamam mı? Allah Celle Ceyhun hikmetine uygun onu boşlukta yaratmıştır. Ve sabittir diyor dünya. Yani dünya dönmüyor. Eğer dünya dön, hatta bir yerinde diyor ki eğer dünya dönmüş olsaydı diyor o zaman Mekke filan yerde olacak, filan yerde olacak, birisi falan. Ve Birçok alimler burada İmam Ebun Bez'i eleştirdiler yani. Hem bilimsel adamlar eleştirdi hem dini alimler de eleştirdiler. Ve İmam Ebun Teymiye'nin ee, öne sürdüğü delilleri ona söylediler. Ama yine de İmam Ebun Bez Allah, bu görüşünde ısrar etti ve bu şekilde vefat ettiği gitti Allah rahmet etsin. Yani bu görüşünden vazgeçmedi. Tabii ki bu onun iştihadıdır. Ve biliyorsunuz Rabbani alimler iştihad ederken, Hata etseler savaş bir sevap alırlar, isabet etseler iki sevap alırlar. Ve İmam İbn Bez büyük imamdır. Rabbim onu rahmet etsin. Benim Ustadım'dır. Onun derslerinden senelerce ben faydalandım onun derslerinden. Ama masum değildir. Yani isabet edebilir, hatayı da edebilir. İmam İmam Malik rahimeullah diyor ki: Herkesin diyor sözün, herkesin sözü alınır ve alınmayabilir. Ancak diyor şu kabrin sahibi müstesna. Bunun sözü mutlak manada alınır. Yani burada beş kişiyiz. Beş kişi konuşurken, tamam mı? konuştukların bu konuşmaları esnasında, konuştukları bazı şeyler alınır, bazı şeyler alınmaz. Niçin? Çünkü bu hatayla karşı karşıya gelebilir. Beşeriz. Ama Resul öyle değil. Resul din konusunda asla hata etmez. Hedefi yüzde yüz vurur. Ama Resuller dışındaki diğer alimler Hatta Ebu Bekir hata etmiş Umar hata etmiş Hüthman hata etmiş Ali hata etmiş Resullerden sonra En faziletli insanlar hata etmişler Peki alimler kimdir? Eğer Ebu Bekir hata etmişse İmam Şafii kimdir? İmam İbun Benz kimdir? İmam İbimizde Allah Büyük bir imam olmasına rağmen Tamam mı? Hatayla karşı karşıyadır Ve bu konuda gerçekten Alimler hata ettiğini basa basa söylüyorlar Tamam mı? ve onun öğrencileri, büyük öğrencileri yani ona anlattılar. İmam İbn biliyorsunuz İbn Bez rahimehullah yani görmüyor. Gözleri görmüyor belli bir yaştan sonra. Yani gözleri gitti. Ve mesela devenin çöküşünü bile görmemiş. Allah rahmet eylesin. Onun için diyor ki en çok merak ettiğim şey devenin çöküşüdür. İsterdim ki böyle gözlerimle devenin çöküşünü göreyim. Çünkü İmam İbn Bez rahimehullah eller Namaz esnasında sucuda giderken eller üzerinde değil dizler üzerinde gidilmesini söylüyor. Ama Amel Satve selam hadiste diyor ki eller üzerine dizler üzerinde sucuda gitmeyin. Eller üzerinde inin. Ali Satve'nin cevabının yaptığı gibi Tabii, değil mi? Yani e, devenin çöktüğü gibi çökmeyiniz. Evet. Tamam mı? Deve nasıl çöker? Dizleri üzerine çöker. Çünkü devenin dizleri ellerindedir. Dört ayaklı hayvanların dizleri ellerindedir. Evet. Arka ayaklarında değildir. Onun için dört ayaklı hayvanlar, arkadaki ayaklar böyledir. Dirsek ayak böyle değil mi? Evet. Ama dizleri ellerindedir. Ve de, siz dört ayaklı hayvanlar çöktüğünü seyredin. Bakınız dizleri üzerine çöküyor. Elleri evet. üzerine çökmüyor. Evet. Onun için Selam diyor ki, devenin çöküşü gibi çökmeyin diyor. Tamam mı? Ve elleriniz üzerinde gidiniz diyor aleyhisselatü vesselam. Ve bunu biz zamanla namaz konusunda, cuma, gün, cuma günü verdiğimiz eserde bu önümüzde gelecek. Özellikle namazın tarifini verdiğimiz zaman bu gibi şeyleri gözden geçireceğiz inşallah. Allah'u alım. Subhaneke Allah'u muhu ve hamdika şel ve la ilahe illa ente estağfiruka ve tuvbi ileyküm. İkindi ile akşam arası ikindi namazından başka namaz kılmıyorum. Efendim? İkindi ile akşam arası ikindi namazından başka namaz kılmıyorum. Yok. Varız. İkindi namazı kılındıktan sonra nafile namaz kılınmaz. Kılınmadan önce ezan okunmuş ama hala farzı kılmamış. Yok, sen kılmadıysan mesela vakti geçti ikindi namazın vakti girdi mi? Girdi. Tamam. Girdiyse kılmayacaksın. Şöyle örnek vereyim. Şimdi hangi namaz olursa olsun. Şimdi öğlen namazını kıldık. Ezan okundu. Ezan okunduktan sonra sünnetten başka namaz kılamazsın. Yani sünnet mesela öğlen namazın sünneti kaçtır? 2 veya 4. 6 rekat kılamasın. 8 rekat kılamasın. O rekat kılamasın ve bunu bazı şahıslar yapıyor. Bizzat ben gözümle gördüm. Bir yerde gördüm. Kılıyor. Yani aynı saftaydık, sünnet kılıyorduk. 4 tane rekat kıldı. Bir baktım ki tekrar kaldı. Kalktı. 2 rekat kıldı. Tekrar selam verdi. Tekrar kalktı. 2 rekat kıldı. Tamam be. tabii o an için ben müdahale etmedim. İnsanlar var. Bir de onun zoruna gitmemesi için de kenara namaz bittikten sonra kenara çektim. Dedim ki senin bu kıldığın namaz nedir dedi. Dedi ki Allah için namaz kıldım dedi. Dür ki yani nasıl Allah için? Dür yani namaz. Bak hem de adam yani ilim talebesi. Yani yani kendisi diyor ki ben ilim talebesiyim. Ben şu ana kadar kendime ben iyi ilim talebesiyim demekten haya ederim. Çünkü ustalarımızın ilim talebeyiz, talebe talebesiyiz dediklerini işittikten sonra o günden beri ben ilim talebesiyim demekten haya ediyorum. Ustad İmam Elbani Allah'a aynen ders esnasında Müslümanlar konuşurken diyor ki "Ana talib ilim" diyor. İmam İbn Üzeymin diyor ki "Ana talib ilim", İmam Abdullah bin Baz diyor ki "Ana talib ilim" diyor demiyorum ben alimim diyor ki ana talib ilm Vallahi eğer ibn baz ve ibn bunlar ilim talebesi ise o zaman bizim gibi iş, benim gibi yani tabii ben başkasını söylemeyeyim ben kendi kendime hükmederim başkasına hükmetmem tamam mı ben şahsen ilim talebesi değil de belki yani onun ondan en aşağı aşağı aşağı tabakatıyım ama ben davet kendime davetçi diyebilirim bildiklerimle insanları İslam'a davet ediyorum. Ve bu dedim ki acayip dedim vallahi. Dedim ki bu nerede yazıyor yani siz nerede bunu nerede okudunuz? Bir delil var mıdır? Ya diyor ki İslam'da mutlak namaz yok mudur? Dedim ki evet mutlak namaz var. Ama mutlak namaz tamam mı? Mutlak namaz ezandan ezanla ikamet arasında namazın sünnetinden başka kılamazsın. Namaz bittikten sonra öğlen öğle namazı bittikten sonra Tamam mı? Öle namazı kılındığı namaz ölen namazı kılındıktan sonra ikindi namazına kadar mutlak namaz kılabilirsin. Ama ezanla kamet arasında mutlak namaz yoktur. Dikkat ediniz bu çok önemli bir meseledir ve nice davetçiler bunu bilmiyor. Çok gördüm. Ezanla kamet arasında namazın sünnetinden başka yok. Mesela ikindi namazının ön sünneti yoktur. Ratiba olarak ama teşekkür babından dört tane böyle dört tane rekatta var. Ezan ok, ikindi namazı ezan okunduktan sonra kâmet arasında dört rekat var. Ayşe diyor ki her kim diyor ikindi namazından önce dört rekat namaz kılarsa Allah'ın rahmeti onun üzerinde olsun diyor. E şimdi adam ne yapıyor kalkıyor kâmet gelinceye kadar diyor ki bari böyle boş duracağım ama kalkıyor kâmet gelinceye kadar. 8, 10, 12 artık kamet gelinceye kadar 6 artık neyse yani 4'ten daha fazla e bu Aleyhisselatü sen bunu yapmadı ashabı yapmadı, tabi'in yapmadı sen nereden getirdin? bunun aslı faslı yoktur, alimler bir ittifak tamam mı? usul usul ayme diyor ki bir ittifak ezan ile kamet arasında sünnetten başka namaz kılamazsın sünnet nedir? mesela öğle namazının sünneti nedir? Kaç nedir? İki veya dört. dört. İlk sünneti. He. Bir rivayete göre ikidir. Bir rivayete göre dörttür. Türkiye'de dört diyor. Öyle diyor. öyle diyor. iki rivayet de var. Şafiîler birinci rivayete göre hareket ediyorlar. On rekat Şey, on he, on rekat. Hanefiler, Hanbeyiler, <gülüyor> tamam mı? Ve Şafiîler bazıları, diğer hadise göre amel ediyorlar. On iki 12 On iki rekaat hadisi Aleyhisselam diyor ki, her kim diyor fazlardan başka günde on iki rekat kılarsa diyor Allah Celle Celaluhu ona cennette bir ev yapar. Öbür tarafta on rekat. On rekatının böyle bir mükafatı yok. Sadece on rekatın karşılığını alırsın. Ama on iki rekat hem on iki rekatın karşılığını alırsın hem de artı öbür dünyada Allah Celle Celaluhu cennette sana ev yapar. Her gün on iki rekat kıldığın zaman bir ev alıyorsun cennette. Yani mesela Diyelim ki yüz bin tene kıldığın yüz bin tene karsırın var cennette. Allah Bazı şahıslar diyorlar ki yani ömür boyu bir kasır. Hayır. Her gün on iki rekat kıldığın zaman her gün için Allah Celle, Celle Cennette sana ev yapıyor. Düşün. Her gün için bir ev. Her gün için bir kasır. ama O zaman bunun bunu aşmayacaksın. Namaz bittikten sonra mutlak namaz var. Ne zaman? Sabah Öğle arası, öğlen ile ikindi arası. Ama ikindi ile akşam arası mutlak namaz yoktur. Nafile namaz. Sadece ne var? Abdest aldın, abdest namazını kılabilirsin. Camiye girdin, cami namazını kılabilirsin. Ama yok. Mutlak namaz böyle. Mesela boşluk, boşluktasın. Kalkıp mesela böyle taabbüd edeceksin, namaz kılacaksın. Akşamla ikindi arasında yoktur. Akşam ile akşam ile yatsı arasında mutlak namaz vardır. Tamam mı? Yatsı ile yatsı kılındıktan sonra mutlak namaz yoktur. 11 rekat var. Aleyhisselatü ve sellem bunu 11 rekata bağlamış. Ve ummena Aişe sahibi Bukhari ve Sahih Müslim'de rivayet ettiği hadiste Ramazan'da var. Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla kılmış değildir. Ama beyler diyorlar ki <gülüyor> mutlak namaz var. 40 kılabilirsin, 30 kılabilirsin, 50 kılabilirsin, 45 kılabilirsin diyorlar. Ama hiçbir delilleri yok. Ve İmam Elbani bunlara cevap verdi. Neye dayanarak ve siz görüyorsunuz. Haremde, Mekke'de ve Medine'de biliyorsunuz e, ayın 20'sine kadar 20 rekat kılıyorlar. Evet. 21'den ta 30'a kadar kaç rekat kılıyorlar? 33 rekat kılıyorlar. İlk önce 20 kılıyorlar. 10 rekatı da en son gece işte 1'de veya 2'de. 13 rekat kılıyorlar. Böylece oldu 33. Delil ve hiç delilleri belli yok. İşte mutlak namaz. Salatül Leyl mesne mesne ayetine hadisine dayanarak oradaki Salatül Leyl mesne mesne İmam el-Bani rahimehullah'ınlara cevap verir. Diyor ki: "Hadi fil keyfiyye ve lesa fil aded." Fil yani nasıl kılacak? Nasıl namaz kılacağını söylüyor. Yani her iki rekatta bir selam ver. Keyfi buradaki keyfiyeti anlatıyor. Demiyor ki işte sabaha kadar İkişer ikişer ikişer istediğin kadar namaz kıl. Ama bunlar yani dünya liderliği sözde kendilerini dünya liderliği kabul ettikleri için başka alimin konuştuklarını beğenmiyorlar. Siz biliyorsunuz. Evet. Yani Söyde Arabistan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın liderliğini kabul ediyor kendisini. Yani kendisi lider, bir lider olarak gözüküyor. Ve yani kendisi öyle gösteriyor. Tamam mı? Yani yani Ondan başka kimse de yok, onlardan başka kimsede alim yok. Maalesef işte bu da, bir enaniyettir Yani bunu açık açık söylüyorum hanıza ne. Öğlenin ilk, ilk sünneti, dört kez olan iki iki kılınmak zorunda mı? Dördür bir bir tayyat bir. Tahiyyat, bir yapabilir miyiz? En en ikişer en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en türle ile gece namazı ikişer ikişedir gece namazı evet. di hadir hadiste gece ile gündüz gündüz kılınan namazlar ikişer ikierdir amaap ve Sellam kaç defa dörder rekat kılmıştır 22 taiyet iki dşeveler Evet ve dikkat ediyorsanız he genelde sünnetleri dörder dörder kılıyorlar evet. Evet. Ama amahi Selam Hayatı boyunca sünnetleri dörder dörder kılmadı ki. Bazen öyle, bazen iki. iki. İşte en mesela, sıkı anların geldi mesela. Meşgul bir işin var. 2-2-2 kıldığın zaman biraz vakit uzayacak. Burada acil bir işin var. İki kılacağına, iki de bir kılacağına, dördünü birleştiriyorsun ve kılıyorsun. Evet. Çünkü orada vakit. Vakitten faydalanıyorsun. Mesela iki-2 iki rekat kıldığın zaman 15 dakikada kılacaksan dördü birleştirdiğin zaman 10 dakikaya indiriyorsun. Böylece 5 dakika kazanmış olursun. Yolda gidiyorsun. işin var. Acelen var. ve Yahutta öğrencisin mesela. Sınıfa yetişeceksin. Sınıfa gireceksin. Öğretmensin mesela. Saatında sınıfa girmen gerekiyor. Hastaneye gideceksin. Mesela bir muidin var. Muide ne diyorlar Türkçe? Randevu. Randevun var mesela. Saat 5'te şurada olacaksın. E ikindi namazı mesela saat 3.30'da okunuyor. Mesela diyelim ki Dörde, dörde şu kadara bitiyor e diyorsun ki ben sünnetlerle meşgul olsam o zaman ben yetişemeyeceğim ha, o zaman ne yapıyorsun diyorsun ki bari bunu dörde kılarım evet. ve hatta orada yani mesela gerçekten o işinden o işin şer'i bir işse ve orada o işinden dolayı sana bir sakınca bir zarar gelecekse orada cemaattan bile vazgeçebilirsin kendi kendine namazını kılarsın ve bu zaruri şer'i işine yetişirsin zaruri ve şer'i işine yetişirsin. Yok, zaruri ve şer'i değilse o zaman ne yapacaksın? Cemaatle kılacaksın, ondan sonra gideceksin. Bu bunu biz zaten Hz. Muhammed döneminde olmuş biliyorsun. Hüdeyf bin Yemen (r.a.) Ali (s.a.v.) ile yatsı namazını Medine'de kılıyordu, ondan sonra köyüne geliyor. Oradaki köydeki cemaat, cami cemaati ta Hüdeyf'in gelinceye kadar bekliyorlar. Ondan sonra Hz. ve (s.a.v.)'den geldikten sonra geliyor, bir de de uzun süreler okuyor. Ashabtan birisi çiftçi bir kişi. Yani eliyle çalışıp da yorulan bir kişi. Evet. Hüzeyfe'ye uyuyor. Evet. Yani cemaata uyuyor. Ondan sonra Bakara suresinden uzatıyor. E bu adamın işi gücü var. Yorgundur. Orada ne oluyor? Bakıyor ki uzattı. Bu sahabi ondan ayrıldı. hedefeden cemaatinden ayrıldı. Evet. Namazını kendi kendine bitirdi. Ondan sonra çekti gitti. Bazı şanslar Hüzeyfe'ye dediler ki Valla filan şahıs böyle dedi ki o kişi o kişi munafıktır dedi ben dedi onu Allah Resulü şikayet edeceğim Aynen. o da diyor ki madem ki öyle ben de Allah Resulü esw onu şikayet edeceğim ve ikisi gidiyorlar o da ona da diyor ki yamuat antef antefetten un yamuat diyor ey muaz diyor sen fitneci misin diyor yani hani Ali sultesw arkasında bunlar seni bekliyorlar ondan sonra işte Bakara süresini veya otta Ali Emiran süresini veya otta İsa süresini, maheşvetsem diyor ki bunları okuyacağına diyor işte şu şu şu şu süreleri veya da şu şu ayetleri oku çünkü senin arkanda yaşlı var, işi gücü olan insanlar var. Hasta var belki. Hasta var, ayakta duramayacak olan var. Tamam. Veya acil bir işi var, özellikle bu zamanda. Evet. Özellikle bu zamanda insanların biliyorsunuz insanların işleri aynen makina gibi olmuş. Yani şu saatte ya. işe gitmesi gerekiyor. Şu saatte hemen nereye gitmesi gerekiyor. Gitmez mesela özellikle kart basanlar veyahut da basma yapanlar. Evet. Adam mesela diyelim ki ikindi namazı Saat üç buçukta mı oluyor ikindi? Yok üçü yirmi geçe. Hocam. Heh yirmi geçe ezan okuyorsa Saat diyelim ki <gülüyor> e, Dörde Dörde on kala namaz kılınıyor. E adam mesela saat 4'te gidip iş başı yapacak. Bu iş başı yapacak olan kişiyi işe gitmezse maaşından kesilecek Veyahut da işten atılacak ee, Beyefendi de imam Orada oturuyor mesela da kahra vereceğine 25-30'da kahra veriyor Niçin ara veriyorsun kardeşim Sen imamsın işin gücün yok Veyahut da seninle bir kaç yaşlı emekli var Onların da işi gücü yok Ama diğer insanların işleri güçleri var evet. Gelmiş camiye adam işine gidecek Bu adam çalışıyor bu adam Para karşılığında çalışıyor, milletin işinde çalışıyor. E şimdi senin işin gücün yok, 30 dakika, ezandan sonra 30 dakika oturamazsın sen. 10 dakika otur, namazını kıl, millet çeksin işine gitsin. Baktın ki gitmiyor, bu adam işinden olacak. Kalkıyor orada kenarda, kendi kendine namaz kılıp çekebilir, çekip gidebilir. Niçin? Çünkü bu adam haddini açtı. 30 dakika, sen niye 30 dakika uzatıyorsun kardeşim? Burası camidir, millet gelmiş işi, bir sürü insan, herkesin işi gücü var. O zaman sen namazı kendine göre ayarlamayacaksın. Cami cemaatın cami cemaata göre ayarlayacaksın. Hasta olan var. Efendim, işi olan var. Yaşlı var. Yaşlı olan var. Duramıyor, ayakta duramıyor. Bazıları da mesela diyelim ki oturuyor mesela 100 tane ayet okuyor. Ayakta duramıyor adam. Oturuyor. Ama az ayetlerle okusaydı o adam oturmayacaktı biliyorsunuz. Oturarak namaz kılmak Ayakta namaz kılmanın yarısını sevabı alıyor. Ayakta kılarken %100 sevabı alıyor. Oturarak namaz kıldığı zaman %50 sevabı alıyor. Sünnetlerde? Yok yok farzlarda. Farzda, farzda ayakta biliyorsunuz. Hani biz bunu gördük Maşa, rükünlerde. Rükünlerde rüköz. bunu şart değil rükün. rükün, rükün. Ha. Ayakta durabildiği halde Oturarak namaz kalamaz. Ya ama bu adam hastadır. Yani on ayeti, Madem üç ayeti, adam. dört ayeti o dinleyecek kadar ayakta durabiliyor. Evet. Ve başlangıçta ayakta durdu adam. E bu adam okudu yüz ayeti. Bu ayak adam yaşlıdır, hastadır ayakta duramıyor. Ne yaptı bu adam uzatınca Kur'anı bu adam oturdu. Evet. Bu adamın yüzünden şimdi namazında sababın yarısını almış oldu. Bu adam birkaç tane ayet okuyup sucuda gitseydi bu adam oturmayacaktı. Ha o zaman imam. Cemaat'ı ne yapacak? Cemaat'a göre hareket edecek. Cemaat'ı kızdırmayacak. Cami cemaat'ı Cami cemaat'ını kızdırmayacak. Cami cemaat'ın şeyine göre hareket edecek. İşi olan var, hasta olan var, memne var, şu falan. Bir de bu rükuda, rükuda ve secdede çok uzatıyorlar mesela, çok uzun duran imamlar var. Yani Bunun da bir limiti yok mu? Mesela 11. üç kere, defa, üç defa. 11 kere söyleyeceğim, hala imam kalkmıyor yani. 11'den sonra ben tekrar başlıyorum. Bir Bacım. 11 kere daha ne söyleyeceğim, kalkmıyor. Bir, e, bunun bir sınırı yok mu yani ne kadar duracak bu imam bu? Bazı arkadaşlar anlatıyor diyorlar ki <gülüyor> bir kişi imam sucudda çok kaldı tamam mı? Sucudda çok kaldığı için bu adım nefesi dayanamadı sucu esnasında öldü. Evet. Bu adamın yüzünden evet eceli gelmiştir orada yazılmış yazılmış ama sebep kim oldu biliyor musun? O kişi o sebep oldu. Bazen bunalıyorum yani. Nefes almakta zorlanıyorum. Duruyor, duruyor, duruyor. Bazı diyor. insanlarda tansiyon var, şu var, bu var, bilmem ne. Böyle sürekli başı aşağıda olduğu için başı döner ondan sonra gider Allah korusun bayılır gider <gülüyor> i̇şte veyahut da diyor. ölebilir bile. Yani onu ayarlaması lazım yani ama. O zaman imam sünnet üçtür. <gülüyor> ama sen tek başına olduğun zaman. Sen tek kendi kendine kırıyorsun. Aleykümselam aleyküm, ve rahmet. Aleyküm. Sen kendi kendine kırıyorsun. İnşallah yarım saat sujudta kal. Bir şey olmaz. Aleyhissat ve selam gece namazında Bakara suresi, En'am suresi, Nisa suresi, Nisa suresini okuyacak kadar soru koydu ve sujudta kalıyordu Aleyhissat ve selam. Ama tek başına namaz kıldı o zaman. Tek başına Ama sen sen millete imam olmuşsun. O zaman arkandaki cemaatin cemaati ne yapacaksın? Onu düşüneceksin. Bunlara göre hareket edeceksin üç kere en en iyisi üç kere. Tabii canım sünnet üçtür. Hocam şimdi kaza namazı, öğle na, far, namazı, farzını kıldıktan sonra bir de sabah e, güneş doğduktan sonra mı kılın? Yani diğer vaktiler kılınmıyor. Hani yasadan sonra mutlak bakın. Mutlak nasıl? Nasıl? Yok. Nasıl yani? Kaza namazı ne zaman kılın? Bir dakika yani nasıl kaza namazı bu? Mesela ikindiyi kaçırdım geçen. Ha, e, yani bir gün. farzı kaçırdım. Kaçırdık. Ne zaman kılabiliriz onu? O ikindinin vakti namaz kılınmaz işte bu namaz kılınır. Oradaki namaz kılınmaz. yani mutlak namaz kılınmaz. Gaza ama sen oluyor. tabii sen orada mesela Efendim uykuda kalmışsın. İkindi namazını Efendim geçirdin. Efendim. geçirdin. Uyandığın an Efendim. ikindi namazını kılacaksın. O an için onun vaktidir. Hatta akşam namazı akşam namazına 5 dakika bile kaldıysa orada ikindiyi hemen kılacaksın. Bırakmayacaksın yani. O iki kıâme arasında olmaz. Ama ikamet ne arasında nerede ya hanım hanım biliyser hocam yine buradan hangi camiye geçiyoruz ya şuraya mı tıkladınız e. sistem adresi ne adı ne şuraya biz sünnete bastık gel gel su getir ya kızım gel bazı, açıdır, kızım ismin nedir bunun ben e, hayırnıysa hayırnıysa gel su getir bana e, ben sefer atarım hocam biz sünneti ya da tayyetül mescidi kılmaya başladık Hemen rekata Bırakacaksın. İmam'a yetişeceksin. İkinci rekata kalkmışsak, eğerim Hatta orada kalkmışsa hemen yine, İmama yine yetişeceksin. Yeni sistem, ya. <gülüyor> Link olarak ben gönderdim. E, mi upload. Abdest, Bu mu? E, almadan namaz Nereye gönderiyorsun? Dinden Yok. Yani dinden çık çıkmıyor ama büyük günahkar olur. linki. Ama inkar ederse dinden çıkar. Doğru. Yani desek ki abdestsiz de namaz kılınır, bu caizdir gibisi. O bunda iddia ederse Allah korusun o zaman dinden çıkar. Ama cahildir. Namaz, abdestsiz namaz kılınıyor. O zaman dinden çıkmaz. Ama büyük günahkar olur. Hocam şimdi cuma günü sormuştum namazdan sonra tesbihatı. Ben buraya sesli bir bu kaydedeyim, ezberliyim sonra ben onu. Nasıl diyorduk namazdan sonra? Hı <gülüyor> Ses böyle. Senin sesini işitsin. Sizi sordu hocam. Su var ki eteğimin babası. Tabi estağfurullah. Diyecek başlangıçta yani selam hemen selam verdikten sonra 3 defa. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Allahümme entes selam ve minke selam tebârekte yâlel-celâli ve l-ikram. La ilâhe illallah. Vahdahu la şerîk'a leh. Lahu'l-mulk ve lahu'l-hamd ve huve alâ kulli şeyin kadîr. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنضان سرى 33 defa subhanallah, 33 defa alhamdülillah, 33 defa allahu Allah akbar, 33 defa allahu akbar dedikten sonra diyeceksin ki la ilahe illallah vehdahu la şerike leh, lehu ve lehu l'hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Ondan sonra ayet kürsi okuyacaksın, ondan sonra ihlas -huh. <gülüyor> suresi, ondan sonra felak suresi, ondan, ondan sonra nas <gülüyor> <nar> suresi. <gülüyor> Ancak fecir namazı ile <gülüyor> akşam namazlarından sonra ihlas, felaknaz suresi üç defa tekrar edilecek. Öğlen ikindi ve yatsı namazlarında birer defa söyleyeceksin. Bir de dua, o hepsini bitirdikten sonra Peki. dua ediliyor. Yok dua yok. Dua yok. Dua yok, yok Namazdan sonra dua ediliyor ya. Yani. Yok namazdan sonra dua yok. Sünnete göre dua yok. Şokran, şokran, şokran. Allah'ı ıslah ki Allah'ı ceal ki mücahide fî sabîlellâh <gülüyor> <gülüyor> Bana diyor Allah <gülüyor> sül getir, sül getir, baştan bilgisayar kararın. Şey oluyor, e, peygamberimizin yapmadığı <gülüyor> ibadetler... Bir de sonra... peygamberimiz deme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veyahut da nebiullah de veyahut da ve Allah resulü de peygamber demeyin. Resulullah nebi? Veyahut da Allah resulü. Veyahut da sallallahu aleyhi ve sellem. Veyahut da Allah resulü. Sonradan dine sokulup ibadet so daha önceden yapmamış gibi. Yani dinden olmayıp daha önceden dinden olmayıp, sonradan dine sokulup ne da dediğiniz? dindenmiş gibi sunmak ve yapmak evet. bir dattır. Yani, ibadetler evet. için ama. Evet. Doğum günü bir ibadet değil. Peki bu nasıl bir dattolur? İşte bu ibadete girer. Ve bazı adetler de ibadete girer. Nasıl? Çünkü bu doğum doğum günlerini kutlamak Yahudi ve Hristiyanların adetlerindendir. İslam ümmetinin adetlerinden değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın adetinden değildir. Aleyhisselatü Vesselam kendi doğum gününü kutlamadı. Çocukların doğum gününü de kutlamadı. Yani onun da çocukları vardı. Ama çocukların doğum gününü kutlamadı. Kendi doğumunu da kutlamadı. Ashab da çocukların doğumunu kutlamadılar. O zaman bu doğum günü kutlamak tamam mı? İslam'dan değildir. bir Bidattır. O zaman doğum günlerini kutlamayacağız. İster kişi kendi kişinin doğum Doğum günü olsun ister Allah'ın istese mi doğum günü olsun. Yani iki günde bir Bizim okulda İlk doğum günü oluyor mesela birinin. sınıfa getirip pasta kesiyorlar. O pastadan yemek caiz mi? E, caizdir ama en doğrusu yapmamaktır. Yani yemek istemiyorsun her göz haklıdır al yem falan diyorlar. Vallahi ben olsam yemem. <gülüyor> <Yani, gülüyor> ben olsam şimdi sen ayrısın ben ayrıyım çünkü ben kudve yerindeyim. Ben yesem, o zaman herkes beni örnek edinecek, yiyecek. Sen yersen, senin için caizdir ama benim için caiz değildir. Ya benim için bir sorun yok. Senin için bir sorun yok çünkü sen normal bir insansın. Ama senin için de en efdalı yememendir. Evet, çünkü sen Müslümansın, sen de benim gibi Müslümansın. Ha o zaman, sen sınıfta veya da arkadaşların arasında mesela Müslüman olarak biliniyorsun. Örnek edinecek veya da örnek alınacak birisisin arkadaşların arasında. O zaman, Edeceksin. İslam'ın yapmadığını yapmayacaksın. Dikkat, yani. dikkat edeceksin. Tamam mı? Davetçi bir insan ayaklarını attığı zaman her attığı ayağa denge alacak. Yani gerçekten. Çünkü herkes ona bakar. Şimdi niçin mesela herkes hocalara bakıyor, haccilere bakıyor, sofilere bak. Diyorlar ki işte filan şeyh. Bakmış. Ahmet hocamız bilir mesela tarikatçılar arasında çok bulunmuş dediğine göre. Evet. Mesela onla ne yaparlar? Şeyhlere bakar. Şeyh ne yaparsa onu yaparlar. Aynen Yapmadığını öyle. yapmazlar. Yani o yani kadar bazen mantıksız ediyorsan. bile gelse evet. sana şeyh yapıyor Aynı diye ay. ya bir hikmeti var diye yapar, bir yapar yani. Mantıksız da gelse ya, yapar. Şeyh yapıyor, şeyh, yapıyor şeyh, yapıyor şeyh, yapıyor şeyh yapıyor çünkü. Hocam ben de müsaade şeyh istiyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek hocam. üzere. Hadi delikanlı. Görüşmek hocam. üzere. Şimdi Ali var ya hani geliyordu bizimle dersler. Ali hani geliyordu. Ali. Bugün geldik ki geldim. Hüseyin'imiz amcamla. Hı amca? Onunla dün bugün konuşuyorduk. Kendisi dedi ki Eee bir tam geliyor. Sakal bir tutam olmadan Kesilirse haram değil. Ama bir tutam Olduktan sonra kesilirse haram. Doğru mu? Bir daha söyle. Hani e, sünnet olan bir tutam olması değil mi? Elhamdülillah. Sünnet olan bir tutam Sünnet olması. Sünnet olan olduğu gibi bırakmaktır. Olduğu gibi. He. Şimdi kendisinin dediğine göre bilmiyorum nereden <gülüyor> ee, bir tutam olmadan keserse günah değil. Ama bir tutam olduktan sonra keserse günah. Tam tersini öğrenmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Halbuki yani bir bir tutamdan önce kesmek haramdır. Bir tutamdan sonra bazı ayimlere göre haram değildir. Bak. Yani şimdi bu sakaldır. Bu bir tutamdır, değil mi? Ha bu şekilde. Evet. Bu bir tutamdan sonra burada olan bazı ailelere göre kesilir, tamam mı? Bazı ailelere göre kesilir. Ama bir tutamdan önce, bir tutamdan önce bir tutam, olmadan da. Heh, tutam olmadan kesersen haramdır. Haram. Heh. bu düzeltme falan yine haram. Tabii canım. Tabii Olduğu gibi bırakacaksın. <Gülüyor> tamam. Sakal, çünkü Ayşe Semra diyor erkhu Şimdi sen şimdi mesela kardeşine diyor ki bırak mesela elinde kedi var. Bırak diyorsun. Ne demek istiyorsun sen bırak? Bırak. Bırak gitsin yani. Nereye giderse gitsin demek istiyorsun. Bırak gideceği yere gitsin. Buradaki bırak yani erhu demek yani bırak demektir. Erkhu lihha ve qusush-şawabil Sakalları bırakınız. Bıyıklarınızı kesiniz müşriklere muhalefet ediniz. Hadis bu. Yani yok şuradan indireceksin, buradan çıkaracaksın, şuradan keseceksin diye bir şey yok. Sadece bazı âlimler diyorlar ki Abdullah bin Umar ve Selam sakalından kestiği hiç rivayet edilmiyor. Sakalının sağdan, soldan veya önünden kestiği hiçbir şey hiçbir rivayet yok. Sadece Abdullah bin Umar hac ve ömre yaptıktan sonra şöyle sakalını tutarmış, şu kabzadan sonra olan saçları kesermiş. İşte bazı âlimler diyorlar ki Abdullah bin Umar yaptıysa o zaman bunu yapmak caizdir diyorlar. Ama diğer alimlerin çoğunu diyorlar ki hayır caiz değildir. Çünkü çünkü esas örnek aleyhissalatü vesselam'dir. Umar, Abdullah bin Umar değildir. Sen sen e, kimin çocuklarıydı bunlar? Abinin, Güzel. Ha, Güzel. Yusuf. Eee şeydeki o şifadaki Çoktan kaybettik, onu hiç göremiyoruz yani. Gelemiyor işlerine, var. yerine duracak kimse yok. Vallahi çok o kötü. Öğlen, cuma günleri öğlen oluyordu ya, o zaman kapalı olduğu için iskan <gülüyor> gelebiliyordu. He, doğrudur İrak. Şimdi gelemiyor artık. Çok onu selam söyle ya oğlum, ha? Babana selam söyle. Selam olsun. Anne bir daha. Onlar insin, ben de çıkacağım. ben şu şeyi vereyim. Buraya kadar eksik var mı? Ya Meryem temizledi burayı, benim o net, e, not ettiğim kağıt yok ama aklımda inşallah. Ne yok? E, hani bir bölüm almıştık ya, diğer bölümü, o not ettim, birkaç ama, ama aklımda inşallah, aklımda. Ee. Aklımda. Çünkü Meryem temizledi burayı, o kağıt, o şeyde bulamadım. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. İnne O Geçen hafta aldık ya, işte bunu devamı. Üç satırlık bir şey. İnne Rabbukumullah. Burada Rabbimiz Tebarek ve Teala kendi kendini bizzat ne yapıyor? Burada kendini tanıtıyor. Muhakkak ki Rabbiniz öyle öyle bir Allah'tır ki diyor. Burada bir kişi, efendisini, sahibini ne kadar yakından çok tanıdığı zaman onu o kadar sever. Aynı şekilde burada Rabbimiz Tebarek ve Teala bizi yaratan, yaşatan, rızık veren, e, koruyan, kollayan, gidiren, yediren, içiren burada kendine yakışır bir şekilde kendini, bizzat ne yapıyor? Kendini tarar diyor. Diyor ki burada sizin sahibiniz, efendiniz, rabbiniz, rabbinizin benim diyor. Beni tanımak mı istiyorsunuz? O halde şu ayetlere kulak verin, dikkat edin diyor Rabbimiz Tebaaratu Allah. Dikkat edin de onun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar hikmet sahibi olduğunu, ne kadar alim olduğunu, hakim olduğunu bileceksiniz diyor. İnne Allah Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki diyor. Ondan diyor ki burada خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan Allahu Azze ve Celle'dir. Bazı ateistlerin, Allah'a inanmayanların dedikleri gibi Tabiat ana değil, tabiat baba değil. Allah yarattı. Nitekim bazı insanlar, ateistler ee, kainatın ve bu tür şeylerin ee, yarattıklarına inanmıyorlar. Peki bu tür insanlara ne, cev ee, ee, ne cevap vermek lazım? Yani bunlara ayet desen anlamazlar, hadis desen anlamazlar. Bunlara Abu Hanife Rahimahullah'ın misal, o ateist olan kişiye misal verdiği gibi onlara mesela verebiliriz. Bu kısa meşhurdur değinmekte bir fayda vardır. Örneğin mesela e, mulhid olan bir kişi geliyor oradaki Müslümanlara Abu Hanife döneminde ve diyor ki onlara e, siz diyorsunuz ki iddia ediyorsunuz. İddia ediyorsunuz. Allah her şeyi yarattı. İşte sizi Allah yarattı, şunu yarattı. Bu. O zaman Allah'ı bana gösterin de ben de inanayım. Tabii ki oradaki Müslümanlar bu adama e, tatmin edici bir cevap vermediklerinden dolayı İmamlara Abu Hanife gitmişler. Ey üstadımız, imamımız bu adam mülhittir. Allah'a inanmıyor. Şuna bir nasihat et. Neden Allah'a inanmıyorsun? Ey kişi yok olan bir şey niye inanayım ki? Yok ki Allah der. Beni sana getirdiler. ikna et beni ey Abu Hanife diye diyordu o mülhid olan bir kişi. Abu Hanife der ki kendisine tamam yarın bu saatte bu yerde buluşalım. Tabii ki bu haber duyulur abu hanife taraftan rahimallah derken onun taraf e, e, derken bunlar toplanırlar bir yere tabii ki saat geliyor adam hemen saate bakıyor abu hanife biraz gecikti ha gördünüz mü işte korktu gelmedi daha der demez abu hanife rahimallah orada gözüküyor neden geciktin ey imam der. ya sormayın der karşı tarafta nehrin öbür tarafındaydım bu tarafa geçeceğim mümkün değildir baktım böyle bir ağaç var Alaca emir verdim, ey ağaç, kesil dedi kesildi, tahta ol dedi oldu, çivilere emrettim çiçilere de çakıldı, sandal ol dedim onlar da oldular, beni geçirin onlar da geçirdiler işte ben de geldim. Tabii ki mürid olan bir kişi Abu Hanife'ye bakıyor, gülüyor, kaka atıyor. Neden gülüyorsun diyor, senin şaşkınlığına gülüyor bir adam diyor. Öyle olur mu Baba. kendi kendine böyle bir şeyin yoksa da olacak yok tahta ola şu. Abu Hanife der ki rahimeullah. 5 dakika gel yani 5 dakika. dakika. Beş dakika. Hı. Diyor ki adam senin şaşkınlığına giriyor bir adam. Hiç olur Baba. mu sanda böyle kendi kendine? Baba. O zaman Abu Hanife rahimeullah diyor ki <Gülüyor> o zaman Abu Hanife der ki, şaşkın ben değil, sensin bir adam. Sandanın kendi kendine yapıldığına inanmıyorsun da, şu uçsuz bucaksız kainatın tek başına yapıldığına nasıl iddia edersin? Tabi adam orada doğur kaldı. Tabi bu kısa e, uzun, tabi süt var, ayran var işte ama bunu şey etmiyor. Dolayısıyla... Dolayısıyla bu kainatı yaratan Allah'tır. Bunlar inansalar da inanmasalar da bunu yaratan Allah. Böyle kişilere bu şekilde cevap verebiliriz. Ve burada inne rabbekumullah ellezî haleka El, inne rabbukumullah ellezî haleka semâvâti vel ard yeryüzünü ve gökyüzünü yarattı. Kaç günde yarattı? Fî siddetî eyyâm 6 günde yarattı. Peki Rabbimiz burada bunu neden 6 günde yarattı? Burada bazı bizim bildiğimiz veyahut da bilmediğimiz birçok hikmetlerinden dolayı Rabbimiz Tebareke ve Teala bunu altı günde yarattı. Ondan sonra thumma yarattıktan sonra isteva yükseldi. Ne demek isteva? Yani alimlerin dedikleri gibi isteva yani saada sa vertefe'e, ale vertefe'e yani yükseldi anlamlıdır. Burada ehli bid'at olan fırkaları isteveyi istevle olarak tevil ediyorlar. E ne demek istevle? Yani orayı ele geçirmek demek istevle. Yani haşa ve kelle, Allah, o yer Allah'ın değil de Allah azze ve celle gelmiş ondan almış da Allah oraya yerleşmiş haşa ve kelle. Ondan dolayı bunlar bu bitatçı olan kesimler fırkalar yapmış olduğu yorumlar tevilleri hepsi neye dayalı? Ayet ve, ve, ve hadise dayalı. Ama onlar batıl teviller yaparak onlar ehl sünnet ve cemaatin çizgisinden çıktılar. Dolayısıyla isteva yani yükseldi anlamındadır. Ama keyif Allahu Alem. Niçin Allahu Alem? Çünkü allah Azze ve Celle bunu belirtmedi. Bilmiyoruz nasıl allah Azze ve Celle nasıl yükseldi. Aleyhisselatü Vesselam bu bize de de de değinmedi. O zaman bi bize düşen görev nedir? Nasıl el-Rahmanu alel arş isteva ayetinin ötesine geçmediğimiz gibi bunun da ötesine geçmeyeceğiz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat örtülü bir şekilde bunu Allah'a havale etmişlerdir. Tıpkı İmam El-Ecur Rahim olan dediği gibi Allah Azze ve Celle bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman orada nasıl geçtiyse bu şekilde geçeceksin. Tatil, teşbih, temsil, tevil yapamazsın. Ondan sonra Steva yükseldi. Nereye yükseldi? Alel-Arş, arşın üzerine yükseldi. Ne demek arş? Arş demek yani semavatın en yüksek katı demek arş. Yani yedi göğün üzerindedir. Yedi göğün üzerinde ne var? Cennet-i Firdevs var. Peki cennet-i Firdevs'ün üzerinde ne var? Allah'ın arşı var ve Allah da arşın üzerindedir. Peki arşın üzerinde yaratılmış yaratılmış olan mahlukatlar var mı? Hayır. Kesinlikle arşın üzerinde yaratılmış olan mahlukat yoktur. Yani burada ne çıkıyor? Demek ki Allah alemin içinde değildir. Burada cehmiye ve diğer ehl-i bid'at fırkaları Allah'ın arşın üzerinde olduğunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Ve burada cehmiye fırkası daha aşırı giderek diyorlar ki yani Allah'ın arşın üzerinde kabul etmediği gibi daha aşırı giderek diyor ki işte ondan dolayı almer tekfir etmişler cehmiye sufanı. Ne diyor? Allah ne sağdadır ne soldadır. Ne arkadadır ne öndedir ne üsttedir ne altdadır. Peki Allah nerededir? Madem ki üstte, altta, şurada, burada yoksa Allah nerede? Yani bir de bir şey, bir şey daha var orada. Yani sağda değil, solda değil. Önde değil, arkada değil. Altta değil, üstte değil. Alemin içinde olmadığın gibi alemin dışında da değildir diyor. Ona geleceğim. Öyle mi? Bir de yani Altta, üstte, şurada, burada yetinmiyor Cahim-i diyor, aleminle, alemin içinde olmadığı gibi, alemin dışında da değildir diyor. Ya Bu nedir? Bu komünizm görüşü. Yani her ne kadar biz komünizmin görüşünde değilsek bile aslında buraya geliyorlar bunlar. Yani tamam, önde değil, arkada değil, altta değil, sağda, solda değil. Burada biz ne yaptık? Burada birleştik dış evren dahil evren biz burada da birleştik ama üste da dış evren bu ne demek bu doğru değil tabi. yani haşa şebekel Allah yani Allah artık yoktur demekten başka çareleri yok dedi mi hocam yani tamam dahil evren ve şurada burada ama dış Allah dolayısıyla burada Allah her şeyin üstündedir ve onun üstünde kesinlikle hiçbir şey yoktur. Ondan dolayı bu bidat fırkalar, biz açı fırkalar, işte böyle boş tevillerinden dolayı işte ehli sünnet ve Cemaat'ın çizgisinden çıkmışlardır. Tüm meslevi alâl arş işte yuğuş ile ve nihâr buraya kadar geldik ve inşallah bir hafta sonra bunu tamamlarız. Güzel maşallah. Rabbim zihin açıklığı versin kardeş. Bir de Rabbim Celle Celaluhu bildiklerimizle amel etmeye Amin. nasip etsin. Amin. Hocam Rabbim il, ilmi isteyene verir. İsteyene. Zamanla zamanla zamanla inşallah birikir, birikir, birikir, birikir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Rabbim Celle Celaluhu zihni açıklığı versin kardeşim. Bu, şimdi ben e, ne ne yaptım? Şimdi bu sümme isteme alal arş. Ben nereden getireceğim, nereden, de Dedim ki abu mus'ab et, alal arş. Hemen o YouTube'da çıktı. hemen. Hemen indirdim yazdım. İşte ben istifade ediyorum mesela he, bu, herhangi bir konu meselesi ben yazmışım bir tuşla her çıkıyor mesela bana o dedin ki şey böyle gelen eleştirileri göstereceğim bakar mısın e, bir bazı şeylerden haberimiz e, tamam. olsa iyi olur ya azarım yakacağım şundan çıkalım şimdi telefonu boşaltalım maksat bazen yeri gelince ben yani uygun gördüğüm yerlerde bazen değin böyle değinebilirim yani kimseyi belirtmeden tamam. yani böyle genel olarak. <gülüyor> Tabii burada cehmiye Fırkası dedik Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ediyor. İsim ve sıfatlarını. İsim ve sıfatlar. Cem-i Musafan Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını inkar ediyor. Mu'tezililer Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ediyorlar, isimlerini kabul ediyorlar. Mu'tezile. He. Maturidiler ve şariler. Allah'ın bütün isimlerini kabul ediyorlar. Sıfatların bir kısmını kabul ediyorlar, Bir kısmını kabul etmiyorlar. Ama Ehlisünnevel Cemaat'ten Allah Celle Celalühü'n bütün isim isim ve sıfatlarını kabul ediyorlar. Bismillah. Şunu hatırlatın. Bu arada Abdullah da <gülüyor> e, şey... yetişti. Selamı var. Herkese selam söyle. Yani Selamı size ulaştıracağım şöyle aklıma bir şey geldi babama bundan bir tane alacağım şöyle bir başvuru yapsam yalan olur mu diyeceğim baba tabi diyeceğim dediğim ki al bunu babama ver ve de ki ya ammi ana hada min xarjeti topladım ve şuay şuay şuay şuay axtırdım ki hadi hadi ki aralarında şey var ya ki yani şimdi ee, eskiden bunu dövdüğü şey etti ama şimdi internetle görüşüyoruz elhamdülillah aralarında hiçbir şey kalmadı. Kim onu söylemeye gelir de ki He? baba bu al benimle hediyemdir de ee, şimdi, söylemesine gerek yok ki ona. oldu o zaman belki şey görürsün ama... Yok oğlan değil gelin... bu. Ki diyor ki benden o diyecek ki benden sana hediye. He. Benden He o... diyecek. Sen vermiyorsun ki kadın veriyor. Evet. Yani öyle söyleme rüzumu değil mi? Peki yok. Bir şey var. Diyecek ki amca... Bu yani senin benim üzerimdeki hakkın çoktur. Ben de Allah için bunu sana hediye olarak getirdim.